Arkadaşlar, başladık oğlum. Başladık mı? Evet, tabii başladık. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? Uzun zaman oldu. Evet ya, füf. niye uzun zaman oldu? Hatta böyle internet üzerinden, vay arkadaş niye podcast çıkmıyor diyen e, Allah. dinleyicilerimiz de oldu. E, öncelikle kusura bakmayınız ama... Hayat bu. Hayat karışık arkadaşlar. Hayatta <gülüyor> bir sürü abuk sabuk şey oluyor. İnsan bazen hakikaten vakit bulamıyor. Ee, vakti yani, bulmaya hakikaten geçtim. Hakikaten şu an... Güç kuvvet bulamıyor. Baya bir üçümüzün de hayatında Kafka Eskin'de saygının da benim de hayatımızda büyük değişiklikler oldu. Evet. Dolayısıyla e, bir türlü bir araya gidip podcast çekemedik. Aynen. Yani... Aslında bir şey, Kafkaesque, Tayyikan, hmm. Koca Ayak. Koca Ayak kim var? <gülüyor> ha? Koca Ayak, Strain evet, Podcast'ini evet. dinlersen anlarsın. Bir de sevgili Rose. Evet. Oturup bir yine uzun bir içki maratonundan sonra Gotham podcasti çekmeye kalktık. He, ama... <gülüyor> Bu Strain podcastinden sonra. Ama font footage olarak bulunması üzere <gülüyor> kenara mı koydunuz? Abi, şimdi olay şu. Ben içki içmediğim için aralarındaki tek... Her şeyi sen tanıttırlıyorsun. Aralarındaki tek şey... <gülüyor> Kameraman sensin ama. E, aklı başında demeyeyim de e, ayık <gülüyor> adam bendim. Ve hani mesela Rose çok içmişti. Hadi Kafka eksikliği e, dayı kanla... E, koca ayak o kadar da şey yani biraz ayılmışlardı ama. Mesela Rose şeyden sonra e, sen söyle e, Strain podcastinden sonra baya bilenmiş tamam mı? Çünkü o gün de çok sarhoştu ve kahve, esken, biraz üstüne fazla gittik. Sıkıştırdın. Sizi. Sıkıştırdık çocuğu. Allah. Ve çocuğu, çocuk da haklı çıktı. Tamam mı? Hani dizi düzeldi. Biz ilk diz ilk İlk sonra şey yapmıştık. Dizi düzeldi. E, ve o da onun gazıyla Bayağı bir bilenmiş Bize, halde geldi. Gotham'da geçirmeye çalıştınız yani. Şimdi öte yandan koca ayak böyle şey dizi izlemeden bok atmaya başladı. Toplam 4 dakika 20 saniye falan izlemiş. <gülüyor> çok bok attı. Bunlar da buna çok ters tepki verdi. İşte Dayıkan'da e, hani şey e, ben de Dayıkan'da dizinin ilk bölümünü pilot bölümünü çok beğenmemiştik. Hı hı. En azından beklentilerimizi karşılamıyordu. Ve çok böyle keskin taraflar oluştu tamam mı? Ve içkinin de etkisiyle baya bir kavga, kavga çıkar duruma geldi. Dedik ki hadi şey, komenteri yapalım. He. Tamam mı? Dizi açalım ve hani böyle üstüne, konuşalım. üstüne konuşalım. Durdururuz gerekirse falan diye. Sonra işte e, Rose'nin evinde çekiyoruz. Rose'nin evinde de şey var. E, Apple TV var. Adam telefonundan e, açıyor stream'i. Ondan sonra Apple TV üzerinden televizyondan izliyoruz. Hı hı. Neyse. Abi dizinin ilk 3 dakikasına kadar yani ilk 10 dakikasına kadar herhalde böyle herhalde bir 25 kere durdurduk ve 36 dakika falan sürdü tamam mı? <gülüyor> böyle çok acayip bir şey oldu. Sonra Rose de böyle hani her telefonla bir şey geldiği zaman işte mesajdır, telefondur. Arnold'un şeyleri gibi olmuş. <gülüyor> Telefona her böyle mesajda telefondur geldiği zaman o stream kapanıyor tamam mı? of <gülüyor> oh, baştan sar işte neredeydik falan filan derken adam böyle kalktı ayağa. Kafa bir dünya tabi. Ondan Hı. sonra attı cebine telefonu, yatak odasına gitti, uyudu. Evet. <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Bizim burada ufaklık var tabi. Ufaklık. Oh ufaklık evet ya, böyle, Hep böyle ağlayarak uyuyor. Ha, yol köşe, yol köşe, yol köşe. Evet e, krize geçirdikten sonra <gülüyor> Ağlama krizini evet. Bundan gidip yatırmak lazım Yerine ben bir yatağına yatırmaya lazım ya. Hadi bakalım Neyse bebeği de yatırdık Evet bebeği gidip yatırmak zorunda kaldım <gülüyor> Yanımızdaydı Evet bebişim böyle uyanmaları Varmaları çağırmaları oluyor Ben de bununla uğraşıyorum işte <gülüyor> Neyse asıl gecenin bombası şuydu. Yani biz e, Rose'nin döneceğini düşünüyorduk. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabi, telefonu telefon alıp gidince biz He. diziye devam edemedik podcast'te. Bekliyoruz falan. Ondan sonra acaba bu if öldü mü falan demeye başladık. Sonra galiba öldü ya falan dedik. <gülüyor> Rose'nin de çok böyle e, güzel bir çizgi roman koleksiyonu var. <gülüyor> Böyle, o tayfada da şey Archie's Grooman tayfası işte Daykanda işte e, Koca Ayakta Kafkasyskte hani bende falan ve karşı televizyonun bir çaprazında işte şeyler var Archie's şey, Grooman var Böyle gözümüz oraya kaydı <gülüyor> dedik ki ya alsak mı Ha işte benim Marvel'lar eksik. Ben şu üstten adam ölürse üstten ikinci raf benim. Şuradan. <gülüyor> Ondan sonra birik çıktı dedi ki şimdi en üst rafın üstünde şey imzalı fasiküller var. Limited edition'lar var. Onlar da benim olsun. Ve <gülüyor> bölüştük ama kendi aramızda. Sonra böyle bu muhabbeti yaparken ve Rosa böyle, böyle hayalet gibi odasından çıktı tamam mı? Hmm. Gözleri kapalı. Böyle şey iki büklüm bir şekilde. Ondan sonra ya arkadaşlar çizgi olanlarımı lütfen almayın dedi. Gitti <gülüyor> <gülüyor> <Örgütü> yeri yattı. <gülüyor> Çok iyiymiş. <gülüyor> Biz orada koptuk. Ondan sonra da yapacak bir şey bulamadığımız için Apple TV'den About Time açtık. Of. About Time izledik. <gülüyor> Sonra tabii elemanlar yattı. Ben sonuna kadar izledim. <gülüyor> evet, horluyorlar tamam mı? Horlar geliyor. Aa üçü de ağır horluyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii şey hani salonda koltuklarda böyle iki büklüm yatıyorlar. Köşede kalmış. Sonra ben de film bitti. Ve şey televizyonu falan kapatmak için ayaklandım böyle. Kafbesik benim oturduğum yere ayaklarını bir uzattı, yattı böyle. <gülüyor> Yarsız kaldım <gülüyor> <gülüyor> ben. Evet de ben dedim olan ne yapacağım şimdi çıkıp eve mi gitsem yoksa kalmış ortalarıda <gülüyor> böyle oturacak yer yok yatacak yer yok herkes uyumuş ben de bari dedim yere yatayım <gülüyor> yazık ya yere yattım şöyle bir uyumaya çalıştım uyuyamadım o sırada işte e, koca ayak uyandı ben eve gideyim dedi ben de onunla birlikte çıktım evet, gittim. çıktım gittim Böyle işte ee, böyle durumlar oldu. Hmm. Dolayısıyla o podcast'ı podcast tamamlayamadığımız, evet, tamamlayamadığımız için koyamadık. Şimdi diyoruz ki yeni bir sürü dizi başladı. Evet. Ee, Biz de onları seyretmeyi başardık. Evet. Bu <gülüyor> abuk su yoğun zaman içinde yine o, dizilerimizi sevdik. Çok komik ya. Ben bayağı dizi sayısını azalttığımı düşünüyordum. Ha, ama tamam hiç öyle büyüdürmüyorlar. Evet. Yani... Tamam, üniversite yılları kadar izlemiyorum. Hı. Tamam? Üniversitede bildiğin hani 50 küsür tane Amerikan yabancı dizisi, işte bir de eee işte, e, memleket dizileri. Memleket dizileri artı işte memleketin işte bu yarışma programları Şimdi, falan ya. filan onları izliyordum tamam mı? Kafayı hakikaten kafayı yemiş gibi dizi izliyordum. Onları bayağı azalttım. Abi ben 10 sene Supernatches izliyorum. Ben de izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçeği bir araya bir atalım vücudumuzdan. 10 sene de Splination iziyorum. Ama ha, geçen bir liste çıkardım. Hala 40'a yakın dizi izliyormuşum. Vallahi Geçen mi? Kaç dizi izliyorum acaba? Hiç düşünmedim kaç dizi mi? Geçen işte e, Kafka ile bir buluştuk. Bir gün sekti aradan. Tamam mı? Hani normal düzenli olarak indiriyorsun hmm. ya bugün ne çıkmış diye. Bakıyor. Bir gün sekti aradan. Döndüm. Ondan sonra işte yatmadan önce torrentleri ayarlayayım diye. Bir girdim abi. 15 tane dizi <gülüyor> oldu oldu arkadaşım sen de çöplük gibisin ne çıksa izliyorsun o zaman ne çıksa izliyor değilim aslında da ya 15 tane dizi sen çok fazla sitcom falan izliyorsun ama yok ya çok fazla sitcom falan izlemiyorum ben sitcomları baya azalttım yine izliyorsun ama sitcom ne izliyorum sitcom hani Big Bang izliyorum Hı. yeni çıkanlardan işte a to z izliyorum Manhattan Love Story izliyorum You the You're the Worst var. You're the Worst var ama o da bitti zaten şu anda. Devam etmiyor. Neyse yani sonuçta diyorsun Ben mesela sıfır sitcom izliyorum. Big Bang izlemiyor musun? İzlemiyorum bu Son Bu sezon bayağı iyi başladı. Abi fark etmez çünkü şey yani Big Bang çok koptu gitti bende ve sırayla izlemediğim için de böyle arada ondan sonra Burcu açıyor burada dişlilikten bir yerlerden mesela. olsa da izliyorum gülüyorum yani bitiyor. Hani sitcomun şeyi yok bende. Devamlılığı yok anladın mı? Hiçbir zaman olmadı. Yani sitcom evet, devamlılığına o, sahip olan bir insan olmadı şu zaman. O olmak zorunda değil zaten. İşte, o kadar. zorunda değil ama yani sadece böyle büyük olaylar var. yani i̇şte büyük... ama sorun yani O devamlılık şeyi olmadığı için sitcomlarda da Hani sitcom böyle her zaman şey oldu yani böyle denk geldiğimde aa a, a. deyip kapatıp kapattım bir şey haline geldi sitcom benim için. O bilerek yani o yüzden böyle şey yapmıyorum hani gideyim de aa kom çıkmış çekeyim diyemiyorum yani. Bir de onlar böyle kısa falan var mesela. Evet, 20 falan. 22 dakika. Hani oluyor. böyle olmuyor bende tamam mı? İlla böyle 45 dakikalık ciddi dizi olacak böyle hani geçen bölümden bir sonraki bölümü olan ne olmuştu falan deyip böyle oturup seyredeceğim evet, bir dizi ciddi, olacak. Süper gibi ciddi <gülüyor> diziler. <gülüyor> <gülüyor> ciddi diziler yani ciddi derken sonuçta şey olan yani uzun süreliği <gülüyor> ilişkisi olan. <gülüyor> Yani ne bileyim sonuçta bir hani baş bir ark hikaye arka olan nasıl dizi seyredebiliyorum. Seyrede öyle oturup yarım saatlik komedi dizisi Kaka Rekikili, çok şey yapamıyorum yani. Hani şimdi otursam bir tek yine Friends izlerim baştan sonra. Ama onun dışında öyle. izlenmez mi ya? Ya işte izlenir de hani sitcom özellikle oturup izleyemiyorum. Yani. Hmm. Bence şey güzel e, A2Z'i güzel. A2Z falan güzel. Zaten kötü demiyorum ama yani. Manhattan'ın anzı oydu fena değil ya sevimliler yani. O bilmiyorum. Selfie izliyorum oğlum ben. Selfie izliyorsun mesela evet. evet. Selfie ne ya? Yani? <gülüyor> selfie diye dizi var oğlum. İşte ben o oturup selfie izliyorum ya. Mi? Ama niye, <gülüyor> iz ni niye izliyorsun diye sor. <gülüyor> niye? Çünkü Kerencelin oynuyor. <gülüyor> evet. Ve John Cho oynuyor. Abi Sidikada oynasınlar yani. Sonuçta... Evet, aslında var ya beklediğimden daha iyi gidiyor. O kadar da şey değil yani. Ya, sitcom izleyeceğime gidip Castle izlerim yani ben mesela. Ha Castle'ın Castle yeri ayrı. Hoş onda da kaldık biz. iki sezon falan gerideyiz. Oo o zaman... Bir yerde koptuk. Nerede koptuğumuzu bilmiyorum. O zaman büyük spoilerlar vereceğim sana. Verme sakın büyük spoilerlar. <gülüyor> Nerede koptuğumuzu bilmiyorum. Bu beşinci sezonu mu bıraktık? Ne yaptık? Hangi sezonu şu anda 7 Yedi oğlum, mi? Bilmiyorum oldu bayağı. Yani işte bir yere koptuk onu toparlayacağım ben bir. bir de son bir kaldığım yeri bulayım. Oğlum sen Sleepy Hollow'u izleyeceğine Castle izlesene oğlum. Ya Sleepy Hollow'da yani izle... <gülüyor> izlemiyorum aslında. O öyle şey filler... <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorum kendime. Açarım yarısını izlemedim. Şimdi ne oldu anlamadım mesela. Şey ya Fisteli Pela hakikaten çok berbat olmuş. Yani bu sezon... Ne bekliyorduk? Yani. Hayır abi şimdi ilk sezonu o kadar kötü değildi dizinin. Yani o kadar kötü değildi derken hani böyle filler dizi anlamında işte böyle açıyordum. Herifin böyle geyik işte anlatsana Eka Bolt Crane aksanını ve anası triplerini izliyordu falan. Ha işte hani telefonunu kullanmaya çalışması, böyle, çalışması falan. de onlar böyle komik böyle şey der, sekanslar oluyor falan filan. İzliyordum. Hikayede çok böyle kötü gitmiyordu. işte gidiyordu bir şekilde anlatsana. Ama ikinci sezon birinci bölüm yani inanamadım lan. Böyle çok kötüydü yani. Hani hayatımda izlediğim en kötü... ...onan sonra sezon primariydi herhalde. Evet. Karma karışık, çöp gibi bir anda atlamalar böyle... Aynen kurgu yani. yok falan. Ne oldu belirsiz. Yani ne yapmaya çalışmışlar şey anlamadım. İki bölümlük şeyi... Bir, bir bölüme sıkıştırıp... ...saçmasak saçma şeyler yapmışlar yani. Güyaydı yani sürpriz, sürpriz, sürpriz zaten kötüydü de... ...herifin kurtulması da çok hızlı oldu falan. Yani böyle... Bir anda oldu her şey anladın mı hayır Yani evet bazı şeyleri böyle çok basit bir şekilde evet, çözüyorlar çok ya. çok basit anahtar çözmüş varmış. Yani. Aa, anahtar. Yani Bu kadar basit çözülür <gülüyor> mü abi yani hani insanın hakikaten insan zekası diye bir şey var. Bu kadar da şey yapılmaz ki ayaklar altına alınmaz yani seyircinin zekası. Hani çocuk dizisine dönmüş bir anda böyle olay. O yüzden canım sıkıldı çünkü hani ben ikinci sezonda daha bakalım belki neler yapacaklar Four Horsemen falan filan hani bir böyle bir şeyleri saracaklar herhalde diye düşünüyordum. O üstündeki e, ölü toprağın atacak falan diye düşünüyordum. İyice ne gömmüş kendini dizi. O yüzden çok canım sıkıldı Sleepy Hollow'a aslında. E, çünkü yani biraz böyle şey dizi gerekiyor bana. E, araya böyle dolduracak hakikaten ne bileyim işte sürekli Blacklist, bilmem ne gibi böyle ciddi dizi seyredince insan sıkılıyor birden sonra. Araya evet. hakikaten böyle mal dizi gerekiyor, anladın mal mı? Dizi gerekiyor. O mal, mal dizi gerekiyor, mal dizi şart. İşte Slipalo o mal dizi olabilirdi diye düşünüyorum. Ya yani benim benim mal dizilerim belli. Benim yani hadi mal dizi demeyelim. E, sadece eğlencesine izleyeceğin dizi Ha belki. işte popcorn, dizi popcorn yani. dizisi. Popcorn dizisi. Castle abi. Yani Castle tamam işte. Castle evet. işte Criminal Minds Ondan sonra Bones. Ondan sonra ne var başka? Criminal Minds'a lan. Popcorn dizim. Oğlum yani şey procedural e, polisiye dizisi arasında en düzgün olanı bence. Evet de ben mesela onlarda da çok sıkılırım yani. O yani CSI gibi. CSI gibi böyle hani aa işte e, bilmem ne kamerasıyla yok adamın DNA'sının şu parçasını bulduk da bilmem ne deyip çözmüyorlar. Bana çok ciddi geliyor Criminal Minds'ta. Böyle bir ekip var. Ondan sonra herkes Elif'in tekini ağa şey yapmaya çalışıyor. Profil profil etmeye çalışıyor. ne atıyla işte. Şurada şöyle yaptığına göre böyle olmalı falan. Yani böyle bir sürü kasıntı adam alınmış. Yeni sezonda, sıkılıyorum yeni yani. Yeni sezonda şey Jennifer Love Hewitt başladı. Aa Tanımadım ha. Çünkü çocuk mu ne doğrudu değil mi en son böyle bir şey değil. oldu baya şişmanlamış böyle Aa, çok tanıdık geliyor bu kim falan diye bakıyorum tamam mı Lan Jennifer Love Hewitt falan yoksa falan baya bildiğin böyle olmuş. olmuş. Neyse başka. Yani Slipkow saymıyorum ben onu. Seydiyormuş gibi düşünme. Başka çıtır çerez yani sitcom olmayan çıtır çerez dizisi popcorn dizisi ne var? En Aa, şey Scorpion. Scorpion. Scorpion. Aa bayılıyorum ya. O da Scorpion. sitcom değil mi ama? Sitcom değil oğlum o. Bildiğin dizi. Ama e, Scorpion'ı ben niye seviyorum? Çünkü bildiğin tam popcorn e, şeyi tamam mı? Dizisi. Benim her dönemde vardır böyle şeyler. işte, ne bileyim eskiden şey vardı işte Las Vegas vardı hmm. ondan sonra Leverage vardı böyle kendini hiç ciddiye almayan hmm. fakat böyle e, uçuk saçık e, durumlarda uçuk saçık olaylar çözen insanlar grubu i̇şte Scorpion'a bakamadım abi. Scorpion oyundan eğlenceli o birazcık daha e, kendini ciddiye almaya çalışıyor ama olaylar o kadar kendini ciddiye almana şey yapmıyor e, sevk etmiyor e, başka başka başka başka Başka ne var? Çıtır çerez. Bilmiyorum. 40'a yakın dizi izliyorum ve yani saydıysan sayamam şu an. Çıtır çerez dizi başka yok. Vardır illa ki ya. Ya Forever'ı izlemeye çalışıyorum. Forever'a hiç bakmadım. Yani o da baya bildiğin Çıtır Çerez dizisi de. Bilmiyorum yani... Her geçen bölüm e, Şimdi, prodüksiyon seviyesi düşüyor. düşüyor. Şimdi Grimm başlayacak işte. Ha evet Grimm var. Grimm de bir, tam çıtır çerez yani. Grimm de çıtır çerez dizisi diye başladı ama biraz fazla ciddiye almaya başladı kendini. Ondan ciddiyetini şeyini dozunu arttırdı yani böyle evet, evet Grimm'im ama... ben falan. Bir havalara girdi o yüzden biraz çıtır çerezlikten çıktı bir tuhaf dizi haline geldi o da. Evet ama o şey hani seyircisi e, var. Bayağı izleyeni var onun. Vay o yüzden var. öyle. Evet işte hani bir değişti yani. yani ilk başta işte ondan sonra e, bir polis ve e, su kurtadan Adam dizisiyken <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> bir anda böyle bir tuhaf bir dizisi bir şeyleri girdi. Dallandı budaklandı falan böyle. Evet komplo teorileri girdi. Komplo teorileri bilmem, bilmem ne. Evet. Strain vardı işte. İyiydi evet. diyordu O da bitti yani. Onun böyle... Abi son bölüm yani kötüydü lan son bölüm. Son iki bölüm. Valla ben genel olarak seviyorum ya. Sevdim yani. Ya ilk bölümden sonra ilk üç bölümden sonra bayağı düzeldi dizi. Sonra böyle bir monotonlaştı. Ondan sonra son iki bölüm bence bildiğin kötüydü. Ama e, diziyi böyle beklentilerimizi böyle aniden düşüren şey bence e, ve özellikle benim için Gior e, Modelo hiç beklenmeyecek bir şey. Master'ın Makyajı abi. Niye lan? Gayet güzel master. Oğlum var. diğer vampirlerin makyajları baya, gayet başarılı. Hmm. Onun üstüne de master makyajı koyuyorlar. Şey gibi Halloween kostümü gibi. Yok lan güzel, güzel bence. Yok ya hiç bu şey o pipisi düşen o rockçıya bak tamam mı? Bunun master olacak herif hani şeyin o, o vampirin moped versiyonu gibi abi. Parmaklar böyle, dudak böyle balık dudağı, gözler kırmızı. Ben nasıl şeyi çok seviyorum. Bir de yani. konuşmaya çalışıyor, bir de dudak şey yapmaya çalışmışlar orada. He. Artikülasyonu yapmaya çalışmışlar olmamış abi. Dertoro'dan şey, şey, hiç beklemezsin. Çünkü ama, şey, ya, e, yaratık tamam, mak, tasarımı. Makyaj bilmiyorum. Makyaja belki Mankiyese laf edebilsin ama ya. şeyin çok güzel bence Master'ın. Sunumu çok güzel Master'ın. Ya o şey efektini yapmışlar mesela. O çok güzel. İşte o hareket efekti Tam var herifin. Tam bir o var zaten. Ama onu çok güzel yapmışlar. Yani hani böyle Onun dışında hiçbir şey yok. Master'ın Master'ı sokakta görsen yani bir siktir git dersin Oğlum yani. Ne efendim. yapsın Master dediğin adam? Herif içmekten ağır herif olmuş yani oğlum yani diğer yürüyen gördün mü korkuyorsun işte ölüler gibi yani yaptıkları şey işte Onlar e, zombi mı? zombi vampirlerin makyajları bile daha iyi bence abicim makyaj öyle de hedefi gördün mü yine de korkuyorsun yani böyle korkucan oğlum bir devası, yani bir dahaası bir şeyi var basketbolcu yani basketbolcu kostüm olarak işte şey e, vampir <gülüyor> kostümü seçmişti diyorsun yani o yani yani görsen şimdi. Ben senin Oğlum bak, hakikaten diğerlerini gör. görsen, görsen makyajın kötü mü olmuş Diğerlerini görsem, tamam hani böyle sokakta zombi gibi gezenleri görse hakikaten dilin uçuklar ama mastrı da korkarsın oğlum. Korkmazsın oğlum. Hatta hadi şeyler bir derece o vampir avlayan vampirler. O vampir anlayan vampirler benim çok hoşuma gidiyor. O vampir anlayan vampirlerin makyajları master birazcık şey, biraz master'ın nazaran birazcık daha iyi ama onlar i̇yi da varmıyor. çok karikatürize bence. Karikatürize derken yani yapay yani abi. İyi de bu yani çizgi romanı ve romanı olan, romanı da affedersin ama 5 para etmez bir romanı var. Yani bir şey Öyleymiş yani. E, ben ilk ikide okudum Roma, çok kötüydü. Romanı kötü, çizgi romanı ondan da kötü imiş. İşte dizi olma, ama dizisi olmuş ama. Yani dizisi olmuş da işte o Master'ın yüzünü Şeye görmeye başladığımız anda ben bu ne lan falan demeye başladım. Ben, çünkü Benim hoşuma gitti ya. Ben hiç dert etmedim ya Master'ın yüzünü. Hatta Master'ın yüzünü gösterdiler diye sevindim yani. Ben hiç göstermezler falan diye düşünüyorum. Hani Yok o... ya bu Alman'ın makyaj yaptığı sahne var ya o mesela ne kadar güzel bir sahne. O güzel evet. Mesela orada gördüğün herifin etkisiyle birden çok böyle Lan şey, eee, Halloween kostüm dükkanında alınmış bir maskeye benzer bir görünce bütün işin ciddiyeti kayboluyor abi. Şey güzel de ama. Ne güzel? O hani uyuyan master'ları falan gördükleri yer vardı ya. Ha evet. Onlar güzeldi baya. Uyandırma yerler seni. Oğlum, de, <gülüyor> herifi de blade yaptılar ya. Hakikaten <gülüyor> ha. Seni eğideceğiz, bir avlatacağız sana. Gündüzleri bizim adımızı olacaksın. Ama hakikaten bildiğim böyle şey, e, Guillermo del Toro Blade II yaparken böyle canı sıkılmış ha, yazmış bir köşeye tamam ben olsam bunları ben böyle, olsam yapardım. böyle yapardım. <gülüyor> böyle yapardım. Onu kitap yazmış dizi yapmış yani. Evet, öyle bir şey. Ama yine de hani şey bir hava getirdi e, vampir muhabbetine. Yani hafif bir tazelik getirdi yani çünkü hep parlayan ondan sonra ergen vampir görmekten içimiz çıkmıştı aslında birazcık ha. daha yani bir sert bir hava getirdi yani Tabii vampirin yaratık olduğu evet. gerçeğini tekrar hatırlatmış parazit olması. ve yaratık olduğu gerçeğini evet. e hatırlattı biraz hatırlatmasın iyi oldu Yoksa... Zine nation izliyor musunuz abi tam, Zination... tam böyle şey e beyin boşaltmalık dizi ya yani. z nation iki bölüm izledim abi z nation bildiğin e, Zombieland'in dizi hali gibi bir şey yani. Evet. Ondan sonra hani bir ara Zombieland'in dizisini Amazon mu yapacaktı? Amazon yapacaktı. Hani sanki oraya satamamışlar da kendileri The Nation diye ayrı bir dizi haline getirmişler falan gibi bir şey yani. Çok geyik oğlum. Geyik ve böyle tuhaf saçma bir dizi. Sapan, yani saçma sapan. Yani birazcık böyle Doctor Who gibi de bir yandan. Saç, yani hani şey e, saçmalığı Yok. benziyor tamam mı? Şimdi sonra... bir dakika. Doctor Doktor Doctor ya. Hayır ama Doctor Who'daki o böyle ciddi absürtlük var ya hani böyle bir bir top, bir şey var doktorunun Bunda da hani böyle bir ger şeylik var. Nasıl diyeyim? Böyle bir tuhaf bir karakterlerin böyle bir davranışlarında böyle bir tuhaflık var. Ya mesela ikinci bölümde şey vardı işte. Ondan sonra gidiyorlar benzin doldurmaya. Ha. Abi o, o bölüm mesela böyle <gülüyor> çok doktorumsu bir bölümdü. Çünkü herifler böyle mekanik sese doğru giden tipler var zombiler içine düşmüşler. Sonra <gülüyor> boşalıyor içinden çıkıyorlar falan. Anasını böyle Hani o o dinamik tuhaf da aldın mı? Komikti yani. Ve böyle karakterler mal böyle. Evet. Hala oturup aralarında nasıl bilmem İlişkisini çözmeye çalışıyor falan. <gülüyor> ne bileyim. İşte <gülüyor> oğlum bütün bütün bu zombi fenomeniyle e, dalga geçen bir dizi yani. Abi dalga geçiyor da yani. Bence çok keyifli, eğlenceli yani. Hakikaten zine işin anladın evet. mı? Evler podoş, bir sürü karakter var. Ben böyle hatta konuşmaları falan dinlemiyorum. Böyle hızlı geçiyorum böyle saçma sapan aksiyona gelsin. <gülüyor> Bilmem ya. Çok böyle şey yapamadık biz. Saramadık yani. Bence gayet böyle hani beyin boşaltmalık. Bir dizi. Dizi yine işin evet. Ben biraz daha farklı bir şey bekliyordum. Yok ben tam bunu bekliyordum ve arada mı buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ama asıl... Asıl zombi dizisi geliyor. Asıl... Walking Dead geri dönüş yapıyor. Ya Walking Dead izlemiyorum Walking, Walking Dead. bu sezon çok fantastik olacak. Çünkü insan yiyenlerle şimdi bir başa başlar. Onlardan nasıl çıkacaklar bakalım. O değil de. Asıl önemli konulara gelin. Neymiş? Blacklist... Person of Interest, Arrow <gülüyor> ve Flash. Bizi ilgilendiren şeyler bunlar. Supernatural var lan. Supernatural <gülüyor> Evet. Bence Blacklist'le başlayalım. Başlayalım abi. Abi Blacklist birinci, birinci sezon gibi devam ediyor. Ee, hiç kokmamış gibi değil evet, mi? Evet değil mi? Hiç sanki bitmemiş gibi. Hani işte Berlin Berlin işte Berlin peşinde koşuyorlar birbirlerinin peşinde. Ee, Sen en son bölümü izledin, izledin mi? İzledim izledim. Üçüncü izledim. Yani, yani Spoiler dememize gerek yok herhalde yani artık bunu söylememizi bekleyen var mıdır Hiç bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama yani, yani. tabii çok da spoiler vermem bence insanlar. Tamam çok da spoiler vermeyelim ama mesela ben o Berlin muhabbeti tamam gördük birinci sezonun sonunda evet. kim olduğunu ama ben o gizemi birazcık daha uzun sürdürürler diye düşünüyordum. Hımm. Ama onu hiç bu şey fazla uzatmadan Yok, diye direkt kes, direkt verdiler. Ana ana şey düşman yaptılar yani. Ha böyle ikinci bölümde karşı karşıya Hı. geldiler falan. Ama mesela dizi de işte benim çok hoşuma giden hamle, eee karısının içine, içine evet. girmiş olması ve zaten ben Merlise Spark'ı çok severim. Hı. Hastasıyım. O işin içine girdi. İşte Lizin Liz ondan sonra paranoyak ha, şeyleri. Karakter var. gelişimleri mesela bayağı güzel çözülmüştü. Çünkü hem Lizin e, hani paranoyak olup evde yaşamaması, işte yani. otellerde gezinmesi, sürtmesini de görüyorsun. Evet. İşte yatağın altında silahla uyuyor falan. Öte yandan şey o diğer referan neydi? Kaptan. Oğlan'ın işte sarışın partneri ha, var. anladım bizim. unutmadım onu işte mesela o diğer ıı, üçüncü hatun öldükten sonra onun ve işte sevgilisi kaçıldıktan sonra muhabbetinden sonra nasıl dönüş, evet. nasıl değiştiğini görüyorsun Elif'in. Yani o tarz şeyler tabi görüyorsun. Ondan sonra işte yeni birileri katıldı falan durba ee, ve işte Berlin'de bank atışmaları vardı tabi ondan sonra Redington'in bir yana kendi ıı, tuhaf planları. Evet. Var yani falan. birinci sezonda çok fazla görmediğimiz aslında ama Redington aslında sadece FBI'ye ya yardım etmek için ya da Liz için evet. oraya gitmediğini de anlatan arka evet. planda ne planlar yaptığına dair böyle ipuçları göstermeye başladı. Aynen. O, o güzel. Karısının çıkmış olması güzel. Evet. Ve hani şey daha böyle büyük climax'lere gelmedik ama gelmedik ama hani bir şeyler pişiyor yani. Belli. Evet. Yani o denge bence şu ana kadar o en en güzel e, dengelerden bir tanesi. Biri house çok iyi yapıyordu bunu. Hmm. Bir de bu e, Blacklist evet. çok iyi yapıyor. Hem arkadaki genel hikayeyi çok iyi anlatıyor. Evet. Şey yapmadan hani mesela Smallville'de ne oluyordu? İlk premier bölümünde bir şey <gülüyor> anlatıyordu. sonra son bölümde bir ha, daha son çıkıyordu. Son bölümde bir daha çıkıyordu. <gülüyor> Ortada ne oluyor? Ortası balon yani. <gülüyor> Ama bu Blacklist ha. şey gibi zaten ha. aslında. E, sü süper Kahraman hikayesi gibi. Yani e, hani, nasıl diyeyim? her bölüm ondan sonra karakterin ve ya yani karakterlerin ve hikayenin gelişmesini ondan sonra sağlayan bir bir dire aslında işe şey evet. ee, yarıyor. bir düş bir Hakikaten. Bak, bölümlük bak düşmanla kapışıyor. Onu çok iyi söyledin. Şey gibi hani her bölüm bir çizgi film, çizgi roman fasikülü evet, gibi. Evet. Aynen. Hani arkada ne olduğunu biliyorsun, evet. hikaye gelişiyor ama o, o onunla onun bağlantılı bir macerayı gidiyor. da gösteriyor. Tamamlıyor yani, hem tamamlıyor aynen. hem tekil macera hem tamamlayıcı aynen, aynen. bir macera oluyor. O da hani senin böyle hem o bölüm bir macerayı tamamlamanı karakterlerle beraber hem de karakterlerin ilerisi içinde bir şeyler öğrenmeni falan şey yapıyor. O yüzden bütüncül gidiyor böyle izliyorsun. Hani ben hiç böyle birinci sezondan sonra ikinci sezon'a geçtik ve hiç sanki hakikaten bırakmamışım gibi. Devam ettim böyle hiçbir sıkıntı yaşamadım. Vallahi güzel yani, bir beklis aynı, aynı şeyiyle devam ediyor yani dedim. Ve güzel e, sürprizler olacakmış evet. gibi duruyor. duruyor. Yani hem karası hem işte e, Liz'in kocasının ölmemiş o, o, yani, o olma ihtimali falan ve Mossad ha o geldi o falan. Şey, Berlin falan. zaten kendi başına bir muamma evet. herif. Berlin, ne yapacağı ne belli olmuyor. Of Berlin'in o ilk o iki, birinci sezon sonundaki tanıtım sekansı ne güzel sekansı evet değil mi ya. ya? Parça parça geliyor. Çok i̇şte iyi. parmaklar, dişler, kemikler. <gülüyor> Hakikaten Bakalım. düşmanımın başına gelsin istemem yani öyle bir şey. <gülüyor> Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Blacklist böyle şu anda. Evet. Ee, gayet güzel başlangıç yaptı. Person of Interest Abi, Person of Interest'i... Person of Interest ne güzel başladı ya. Öyle. Ne güzel başladı. Dizi çok güzel. Yani ben böyle dizi izlerken saniyeleri sayıyorum tamam mı? Çünkü... Bitmesin bitsin, diye. Bitmesin diye evet <gülüyor> yani böyle nasıl ne yapacağım şaşırıyorum. Ondan sonra çok güzel bir denge kurdular. Ondan sonra karakterlerin yani hani... Böyle komedi yani aldım mı? Hani komik yani. Böyle izlerken çok zevk alıyorum hakikaten. Çünkü karakter atışmaları, replikler, karakterlerin kendileri falan derken böyle hani konuyu siktir et anladın Herifleri görmek için sadece. Anladın mı? Dizi izliyorsun yani. Konu böyle çok önemli yani. Anladın Yani işte reis çıkıyor bilmem ne oluyor falan filan. Ne diyor? Ne diyor? Ha yok bir şey. Reis çıkıyor bilmem ne çıkıyor. Hepsinin böyle bir şeyi çok eğlenceli benim bayağı hoşuma gidiyor ya. İzlerken çok zevk oluyor. Zaten e, şey geldikten sonra e, e, kısmında neydi lan Show mu? Show'la Root'un karakterleri o, oturduktan evet. sonra dizi çok, dizi çok değişti. Muhteşem bir hale geldi. Aynen. Hani dizinin ilk ve ikinci sezonu biraz şeydi. Yani ilk sezonu zaten i̇lk ne sezonu yapmak orada, istediğini evet, tam aynen. olarak bilmiyordu. Ben o yüzden ilk sezonda bir bırakmıştım. Ben diziyi. de bırakmıştım. Ondan sonra işte 8 e, diye bir arkadaşım var. 8 e, işte Kafka Eski puşladı. Kafka Eski de beni poşladı Hadi bir daha izleyelim falan. Hani biraz sıkıla sıkıla ilk sezonu bitirdim. ikinci sezondan sonra bir açılmaya başladı. Çünkü evet. ben de mesela arkadaşlarımı tavsiye ediyorum. İşte... İzlemiyorsan izle diyorum ama herkes aynı şeyi söylüyor. Hı. Biraz izledim sıkıldım bıraktım diyor. Çünkü çok amaçsız geliyor sana. Yani e tamam bu adamlar gidiyorlar birini kurtarır. Hep gidiyorlar birini kurtararak Ne olacak diyorsun yani anladın mı? Hani e, bir yere varacak Aynen. bir şey gibi gelmiyor. Ama hakikaten ikinci sezondan sonra özellikle işte Show of falan gelince e, bir anda o Tiket açılıyor, biz kompleks hale geliyor, bir şeyler oluyor falan. Evet. Ne oluyor lan diyorsun? Hani e, karakter çok güzel geliyor. Yani şu karakteri ondan sonra çok süper keyifli etmesi o kadını. Yani <gülüyor> aynen, aynen. adam, ayşe kadın çok güzel oynuyor kadın ve, süper ve böyle aşırı. Onun keyif alıyorsun kadının evet. sinemaktan. Yani mimikleri, surat ifadesi, gülmesi, elifleri dövmesi falan çok keyifli yani kadın. Hani bu Avengers'ta Black Widow yapmaya çalıştıkları dedim bence 3 katı bunda yani. Bu nasıl bu, bu daha iyi bir Black Widow hanım bu kadın. Yani orada da böyle işte Scarlett Johansson'ın böyle tripleri var ya hani onası hmm. çok coolmuş ama her şeyi yapabilirmiş halleri var falan. Aslında ya Bu kadın bence Black Widow bu yani. Bu, bu, bu çok daha sağlam Black Widow. Onu da onu izlemek çok zevkli. Yani onun, onun olduğu her kare zaten ayrı bir böyle şey Aynen. izliyorum. Böyle dikkatli izliyorum ne yapacak diye. En, en ufak mimiyi kaçırmamak için yani. O kadını zaten çok severdim. Bir önceki dizisi şey böyle e, Wizard of Oz temalı bir dizisi vardı onun. Hmm. Yani o tabii dizi iyi gitmedi. O yüzden iptal edildi <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela Amy Aker'ı da ben çok severim. Ta şey Angel. Amy Akar zaten evet Angel şey. yılların Angel yıllarından evet. beri. Dolayısıyla onu görmek her zaman çok güzel bir şey. Yani Ama e karakterler ekip, ekip bayağı de, iyi. Evet karakterler ve herkesin ne, hangi pozisyonda ne yapacağı e, böyle cuk diye oturdu ya. Evet. Bir de şey çok hoşuma gidiyor o. Köpeğin bütün karakterleri ve bağlaması. Evet. evet. Herkesle iyi geçinen bir o var. Evet. <gülüyor> Köpek. <gülüyor> ve hani şey hikaye kurgusu ve yapısı da çok güzel. Evet. Hani ikinci sezonda şey işte hani o makinayı kötü emekleri için kullanmaya çalışan işte e, devlet ajansıyla mücadele ettiler. Ondan sonra üçüncü sezonda işte bu bireysel e, şey e, ne? Privacy nedir? NSA ne? Yok hani bir e, özel e, ne denir ona ya privacy e, şeyi. Ne? Yani kişiye özel Kişi. e, şey bilgiler kişide kalmalıdır işte kimse karışmamalıdır. Kişilik hakları ne bileyim. İşte hani evet işte o, o hakları savunan bir terör örgütü artı Aha. işte e, makineyle e, rekabet etmeye çalışsa onun Baş gücünü kendi amaçları sistem. için kullanmaya çalışan bir sistem gelişimiyle kapıştılar ve kaybettiler. Evet, çok güzeldi o kaybetme. Evet. Ondan sonra bu sezonda da artık böyle şey hani resistance. aşılamaz, evet, aşılamaz bir güce karşı resistance oldular abi. Hani hikayenin gelişimi de çok çok evet, iyi. Evet. Aynen. Çok zeki yani zekice güzel işliyorlar. Evet. evet. Ee, böyle izlerken hele ben işte böyle izliyorum. O dönemde işte o sırada da Watch Dogs falan çıktı ya. Hmm. Böyle Watch Dogs oynuyorum. Ondan sonra ve diyorum ki ulan diyorum keşke yani e, bu oyunun adı Watch Dogs'i de Person of Interest olsaydı ve Ve bu oyunun Person of Interest oyunu yapsalardı keşke. Çünkü her şey var yani işte telefon hacklemekten bilmem neye kadar her bok oyunda var ama Person Hikaye of Interest yok. hikayesi yok <gülüyor> <gülüyor> karakterleri yok tamam mı hani onlar olsaymış mı anlıyorsa açıyorum Person of Interest diyorum ne güzel diyorum boş keşke böyle olsaydı Hep <gülüyor> böyle geçti onların şimdi gayet güzel gidiyor işte, evet şimdi Ciklendir düşman tarafını da yapılandırıyorlar o evet, güzel. Evet orası da güzel hakikaten orası da bayağı sağlam evet. bir de işte bunların kendi yeni üst buldular falan. Evet. Ondan sonra o da öyle örümcek adam. üstü. Babasının bıraktığı yeri önce bunlar bulmuş. işte. <gülüyor> Peter nasıl olsa bir daha gelmez dediler. <gülüyor> Şöyle bir ağır almışlar, ağır, temizlemişler. <gülüyor> Anladın. işte öyle bir şey yapmışlar. Yani tabi adamlar üst gerekiyor sonuçta zaten evet. bir şekilde. Şey o bir de paraya kondular. O, o, son, evet, o son da bölüm çok iyiydi mükemmeldi ya. Mükemmeldi ya. Yani böyle ne çıkacağını bilmeden izliyorsun ya. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Abi son bölüm mükemmeldi yani. Evet. Bir tane bir şey yapmak için bir yere gidiyorlar. Ondan sonra o, o aslında o onun için değilmiş. Başka bir yere gidiyorlar. Bir yere gidiyor. O onun için değilmiş. Ondan sonra başka <gülüyor> bir yere gidiyorlar. <gülüyor> bir de, de henüz böyle rol kesiyor Onlar çok iyi <gülüyor> hakikaten çok iyi diyor rol ya, Hakikaten benim hani hafta da hani e, en çok beklediğim evet. iki dizi varsa onlar işte Person of Interest, Blacklist. Ondan sonra belki hani şey çıtır çerez dizilerinden Castle olabilir. Şu şey de çok zektiydi. Dedektife kız ayarlama muhabbeti vardı ya. Aa evet. O da çok iyiydi ya. O çok iyiydi ya. <gülüyor> Diğeri de cover etmeye çalışıyor ya. de yani onu, ona sonra şeyde e, karakolda herif nerede diye soruyor kaptan sürekli. Ha. Ondan sonra e, bir dakika ben on, o bir yerde şu araştırma yapayım. Ben de bu işleri yapıyorum. dedi Sürekli case kapatıyor falan. <gülüyor> Onlar da çok iyi ya. O kaptanını oynayan kızı da seviyorum evet, ben aslında. Evet ben severim onu. Ama bilmiyorum içimden bir ses onun düşman çıkabileceğini söylüyor Çok uzun sürmeyecektin. Şey. Kaptandın çok uzun sürmeyecek Hayır yani ya o da ekibe katılacak. Büyük ihtimalle bir, katılacak onu bir kurtaracaklar yani. bir boktan. Gerçek ortaya çıkacak. Aa, sonra işte sen biz, biz böyle yapıyoruz yani mecbur bunu yapıyoruz diyecekler. anası o da tamam ben siyah adım edeyim falan diyecek herhalde. Yani i̇şte nambura gelecek herhalde karının. Olabilir. Ama çok ilginç bir kadın değil mi böyle? Sürekli bir hafif gülüyormuş evet, gibi. Evet bir... sanki böyle yumuşak davranıyormuş gibi ha. ama çok sinir bir tip yani. Nikotinden hiç... abi. <gülüyor> <de> <gülüyor> Çok ilginç bir yüz ifadesi var yani sürekli bir böyle çok tatlımsı bir gülümsemesi var yüzünde. Evet, evet. Ama söylediği şeyler mesela sen <gülüyor> niye bunu yapmadın? <gülüyor> ha, Fosko nerede? Falan filan derken bile böyle hafif bir gülüyor falan. Hoş yani. Evet, person of Interest'e böyle to... Evet. Perfect. Gelelim Arof. Arof Flash. <gülüyor> Arof Flash. Ya Flash'ın biz zaten pilot bölümünü izlemiştik. Dedik ki zaten pilot bölümünü yayınlarken... Hani bunun kurgusunun efektini biraz düzeltirler diye. Hı. Ya ben düzelip düzelmediğini tam çözemedim. Hı hı. Ama pilot bölümünü ilk izlediğimden çok daha düzgün bir bölümdü o. Hı hı. İzlediğim ilk, ilk bölüm. Belki de çözünürlük farkından olabilir. olabilir. Ya da çok da dikkat etmeden izlediğim için olabilir. <gülüyor> Ama daha düzgündü yani. Hani Adam gibi bir bölümdü. Hani yani ben monologla flash... başlayıp monologla bitmesi evet. artık yani yapmasınlar artık böyle şeyler ama Abi. artık bir şey şöyle diyeyim sonuçta bu CW dizisi evet ve, farklı standartlara göre ve Yani Flash'ın izleyeceği yol al buçuk belli yani. Biraz mobil, Biraz anlatsa işte Arrow yani. Ortada bir dizi olacak büyük ihtimalle. Ee, güzel bir, bir pilot yani giriş bölümü, premier bölümü yapmışlar. anası işte herifin koşması, zıplaması, toplaması falan onlar güzel yani dizi standardı için. Yani CW standardı için zaten daha fazlasını ben beklemiyorum yani hiçbir zaman. Ee, ve ne bileyim işte Barry Allen, ondan sonra işte koşuyor koşuyor falan. <gülüyor> yani hani ne yapacaklar bakalım işte yani tabii şey geyini kullanmışlar. Aslında Smallville'deki gibi işte evet. meteor düştü herkes mutant şeye evet, dönüştü evet. geyini kullanmışlar. Aslında işte onlara göre bir sürü adamla dövüşecek. O sırada da işte gelişecek falan kim nedir onları yani öğrenecek. Yani farkı daha dakika bir gol bir bir sürü easter başlamış olması. Evet, tabii, evet. İşte e, Growth var. İşte ne bileyim Crisis göndermesi var. Ondan sonra işte e, şey e, Weather Wizard var falan filan. Erol'la paslaşacaklar zaten. Erol zaten, Erol şey pas pas zaten. Ondan sonra Rolls Gallery'deki karakterlerin, karakterlerin geleceğini biliyoruz. İşte ilk e, işte Reverse Flash olayı var hmm. bilmem ne falan filan. Bunlar çok güzel şeyler ve tamam şey olmayacak bir e, Yine kendini aşırı ciddiye alarak bir e, yapı kuracaklarını zannetmiyorum. Birazcık daha böyle e, yaş ya, sonuçta, ortalamasını evet. biraz daha düşük tutacaklar. İşte bir ilişki muhabbeti var yine. Evet. Başkasına aşık kıza aşık olmak. Aynen. Yani <gülüyor> teen drama olayını biraz fazla abartmazlarsa eğer. Hı. Yani o işte Iris işte... Polis Iris'e çakıyormuş da aha ne yapacağım ben falan olayına girmezse <gülüyor> yani ki Altar ara sıra... kaldık neler olmuştu. Ha. Ara sıra Smallville'de çok oluyordu bu. <gülüyor> ha, evet ya. Lana şimdi beni terk etti falan filan diye ağlıyordu iki bölüm. Ondan sonra bir tane kırmızı kripton yiyordu. Kendine geliyordu. Ondan sonra kendine geliyordu ben gideceğim lan buralardan falan <gülüyor> Metropolis'e gidiyorum. Gidiyorum lan ben buradan bütün okula çakıp giderim falan diye. Ondan sonra da işte düzelip geri dönüyordu. Özür dilerim falan. O, o tripleri yapmazlarsa daha düzgün gider yani. Bilmiyorum ben yani işte böyle standart dizi sevdir. yani Sonuçta zaten bunda aynı gün falan çıkıyor galiba. Ee, i̇şte, galiba evet. Arrow Flash üst üste işte. Galiba öyle. Evet. Arrow'un ilk bölümü nasıldı sence? Abi ben Arrow'un ilk bölümünü çok beğenmedim. Ben de çok beğenmedim. Çünkü yani böyle bir sanki yani işte Slade Wilson'da gitti. Ne yapacaktık lan biz gibi? Böyle bir bölüm olmuş. Hani bir loose and şey açık noktaları kapatalım. İşte biraz işte e böyle bilmiyorum hani bir şeylerin başlangıcını yapalım. Bir şeyleri bitirelim. Bitirememiştik. Daha önceki sezon kapatamamıştık bazı şeyler. Onları kapatalım falan gibisinden böyle bir bölüm olmuş. Yani şey falan işte o yanındaki neydi çocuğun adı? Zincirin. Diğil. Hayır böyle o şey kız oluyor falan şey oğlu, ne baksın oğlu mu oluyor kız mı oluyordu? Kız oluyor abi. Çocuğu oluyor falan mesela böyle bir zaman dilimi olmuş mesela Hı. bilmediğimiz. Aradan 9 ay geçmiş. Ha yani. yani ne bileyim bizim sonuçta Eroz Eroz zaten hala odun yani hala odun oyunculuk anlam yani hani çok bir şey değişmemiş. Aslında ve ve böyle beni heyecanlandıran bir şey de ben göremedim ilk bölümde. Hani geçen sezon Slade Wilson falan biraz heyecanlandırıyordu beni anladın mı? Valla işte çok sağlam bir William var ondan sonra işte onunla uğraşıyorlardı falan filan. E, o biraz beni heyecanlandırıyordu. Bu sezon bir tek ilgimi çeken şu bunun şirketini almaya çalışan bir herif var. Hı hı. O onun kim olduğunu bilmiyorum. Ha, o hani, Ray Palmer zaten bilmiyorum da. Ha, o Ray Palmer yani atom aslında. Ha. Yani işte, adam. işte kim olduğunu bilmiyorum. O karakter biraz benim ilgimi çekti. Kim lan bu falan diye. Hı hı. E, i̇şte Felicity ile bir, böyle bir, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama böyle başlayıp bitmesi aynı bölüm içerisinde gıcık olduğum şeyler yani. Hani <gülüyor> ne bileyim Oliver Queen'in bu bilinçsizliği evet. batmaya başladı. Ya zaten şey yani 3 sezon olmuş her sezon aynı muhabbet. Ya ben acaba özel hayatımı gerek kazanabilir miyim? Hadi işler biraz yolunda gidiyor. Bir Ay kız abi. yapayım kendime. Evet işte. <gülüyor> ya hassiktir kız yapar yapmaz da bu olmaz ki deyip Kıza geri dönüp ya bu olmayacak galiba çünkü benim hayatım çok tehlikeli ve e, seni de tehlikeye atmak istemiyorum. Ya yani bu üç Ulan sezondur. Zaten beraber çalışıyorsunuz. Evet. <gülüyor> yani bir dönemiz sıkıntı var. Hani zaten beraber çalışıyorsunuz. Zaten kadın sürekli onunla tehlike altında yani. Ya bunun, bunu kaç kızla yaptı Oliver Queen işte. Herhalde 5 kızla falan yaptı. Yani kadar. nedir anladın ki bu yani. Bu şehirdeki bütün kızlara kaymam lazım ama önce işimi yapmam lazım. Hangisini yapacağım falan kimsinden bir defterim var herifin? Var. <gülüyor> <gülüyor> Babamdan kalmadı. <gülüyor> Babam bana bir liste bıraktı. You failed city. Yat şuraya. <gülüyor> yani... <gülüyor> Yani şey, ben onu anlamıyorum. Dizinin artık oluşmuş bir kitlesi var tamam mı? Evet, oturmuş bazıları. Oturmuş yani. bir kitlesi var. İkinci sezonun sonundaki hani tamam bir sonu çok iyi değildi ama ikinci sezonda hani bir şey de oturdu. Evet. Tamam mı? Bir ciddiyet de oturdu. Hikaye kışı da falan da oturdu. Evet. Hani niye Blacklist'in ya da işte ne bileyim hani çok beğendiğimiz şey, person of interest gibi olduğu yerden böyle kaldığı gibi devam eden bir hissiyat e, yaratamıyorsun. yaratamıyorsun. Haydi başladık. Hadi bu adamlar bu şey izleyiciler salak olduğu için bu adamların süper vigilante işte hani e, karakterler olduklarını unutmuş olabilirler. O yüzden bir aksiyon sekansı ile başlayalım. Hmm. Ondan sonra gereksiz abuk subuk sıçramalar, hoplamalar tamam. olsun. Tamam mı? Hiç gerek yokken adam böyle hani düşüp boynunu kırabilecek hareketler yapıp bir ok hı. atsın havadayken. Hı. Hani bilmiyoruz ya, ya gerizekalıyız ya. Ya vertigo mu ne bokturu abi bitmedi mi vertigo hala vertigo ya. Ee, ondan sonra ne bileyim Oliver yine özel hayatına geri dönmeye çalışsın. Ee, böyle bir şeyler düzeliyor gibi olsun fakat yine büyük bir şey olsun. Hani böyle o, o döngüyü niye kırmıyorlar hani her şey normale döndü fakat döndü mü? <gülüyor> Ya büyük ihtimalle şey tabi şimdi ilk bölümden yeni bir büyük William veremiyorlar ya. Ha şimdi onu soru. göster şeyini yaptılar tamam mı? Zaten bilen biliyor tamamı Rachel Gould geliyor. Ha. Ve Erol logosunda Arapça bir şeyler yazıyor. Evet evet. Yani onu tamam verdin eyvallah. İşte bu da Hong Kong muhabbeti var. Hong Kong muhabbetini oh. zaten geçen sezon sonunda verdin tamam onu devam ettiriyorsun güzel. Ama böyle, iyi, böyle bütün karakterleri böyle baştan tanıtır gibi tamam mı? Ha, böyle böyle tekrar, bir hatırlatıyormuş, hatırlatıyormuş gibi. gibi. Bak gibi. bu şehri koruyor. Bu Felicity. Bu bilmem ne. Bak bunun ama buna bekledik buna bir çocuğu oluyor. Bunun, bunun birazcık daha zayıf bu, bu, bu sezon. Bu adamın zayıflıkları arttı. Ondan sonra böyle evet. böyle st şey, stratejik şey tanıtımı yapıyor yani. Evet. Bir tek dediğim gibi o e, şirket muhabbeti benim dikkatimi Abi çekti. Abi şirkette nasıl ne şirketmiş arkadaş? Açıkten yani. ha o şirkette folgeş bir şirkette olana geliyor buna gidiyor. Ne oluyor lan? Kimse çalışmıyor mu şirketlerde? Oğlum şey gibiyiz. Işte. Nylon şirket. <gülüyor> Smallville'de işte Daily Planet öyleydi ya. <gülüyor> Yok, bir gün ya, Lex yani, alıyordu, sürekli birader. Birisi alıyordu. Her gün her gün sahibi değişiyor. Adam değişiyordu sürekli. <gülüyor> bu Oliver Queen'in bu Queen Consul dette de ben anlamadım yani ne biçim bir şeymiş açıkta. Zaten 500 bin nüfuslu şehir. Ondan sonra <gülüyor> neymiş? İnsanlar şehirden kaçıyorlarmış. Lan zaten 500 bin nüfuslu şehirden ne kadar kaçarıyorsun ki yani? İstanbul'a gelsin. İstanbul <gülüyor> İstanbul 20 milyon lan. Hani <gülüyor> şehir, <gülüyor> şehir dediğin yer de kenarı yani. <gülüyor> Çimento fabrikası açmış sanki kasabaya da. Ondan sonra dert ediyor. Öyle öyle. Bilmiyorum ama biraz... Sıkıntılı başladı bence. Yani tek güzel şey zaten. Bir de zaten... o şeyi yaptılar iyicene zaten sıkıntıya gitti. Ne? İşte kadını. Ha. İşte o, o bölümün tek güzel kısmı oldu. Öldü. Öldü ne Her açıdan güzel kısımdı? Ha, yani en azından bir işe yaradı o bölüm. Tamam. Mı? Yani ben ben mesela hiç üzülmedim. Şemşuk ağızlı kadın. Hayır. Yani zaten hikaye küçük o kadına. Hikaye hizmet etme ama açısından bir işe yarayan bir şey oldu orada. tamam mı? Allah benim. Dizi daha benim için dizi daha sellilebilir kıldı. Ama işte çünkü karaya gıcık ne olacak oluyordum. biliyor musun şimdi? Öldü ya. O diğer kızı ablası da şimdi gidecek tamam mı? İşte Val Kacım'a e gidecek orada çalışacak iki gün. İki gün çalıştıktan sonra süper kahraman olacak. Öyle bir hikaye gelecekler şimdi. Ne yapacaksın hayat? Hayat. Evet. Yani o kızdan da Black kendini olmaz ya. Üf. Niye olmasın diğerinden oldu? Diye daha iyiydi oğlum. Lan bırak Allah aşkına ya. Eşek kalın bacaklı, götten bacaklarıdan ne olacak? Az böyle. Allah'ım bir tane kürekle vurasın geliyor herde Ablası de. daha mı iyi sanki? ablası yine daha iyi. Diğeri yani abi, hefilinin casting'i kim yapıyormuş? Bu anlamadım ki. Nereden bulmuşlar kadını da koymuşlar oraya yani? Hani herkesin yani herkesin güzel olması gereken dizide tamam mı? Ya çünkü sonuçta bu e, göze hitap edilen, hitap etsin yapılan bir dizi. Ondan herkesin güzel olması gereken bir dizide bu, buldukları kadın yani inanılmaz çirkin bir kadın yani. Ağzını görmemiş mi kimse? Ya öyle değil ağzı böyle konuşamıyor böyle buldok ağızda anladın mı? Çirkin bir karı. Valla bence ablasıyla karşılaşırsan kim desen o. Yani Sarah daha iyi bence. Kusura bakma ama yani üst üste koyup bile sikmem yani. <gülüyor> Yani hiç boka yaramaz ikisi de. İkisine <gülüyor> de silin oluyorum. Diğerinde ayrık çünkü böyle. O kız ne güzel kızdı. Ne yapmışsa kendine hangi Hakikaten esedeki kerrağa gittiyse. Ilk, i̇lk bölümde... Supernatural'da ilçlerdi. falan vardı. Hayır Supernatural'da oynuyordu o kız. Bir yerde vardı. da Demon olmuştu. Valla hatırlamıyorum da. Vardı bir sezonda. Bi, bi, bir ara böyle çok zayıfladı falan o kız. Bilmiyorum abi babası da kanser hastası gibi olmuş. Evet. O hastalık, hastalık hast yapmış Hasta gibi. olmuş Abi, abi hasta da yani ince ne zaten <gülüyor> tipsiz herifin teki yani saçlar gidince falan iyice çirkin olmuş. Herkes zaten bir şeyden geçmiş. Bir tıraştan, berber salonundan geçmiş. Her <gülüyor> oğul böyle saçlar kestirmiş falan. Sonraki demişle de be elinde şey aletle herkes 3 numara vuruyor. <gülüyor> sete berber gelmiş böyle. Ha. Gel gel 3 numara. <gülüyor> Asker tıraş yapacağı herkes falan. Bilmiyorum ben biraz gıcık kaplı. Bir tek işte hani bir de şey olmuş. Roy muhabbetleri var işte. Hani evet. Roy böyle Roy'e böyle köpek idarı. Roy git kapıyı aç. Roy git. git. Roy, <gülüyor> Aynen. Roy. Onu diyecektim ben. Roy getir. Getir oğlum. <gülüyor> o, o da böyle bir tuhaf olmuş. Evet evet evet. gidiyor. <gülüyor> o da böyle gidiyor. Hevesli böyle. <gülüyor> tabii tabii efendim falan. <gülüyor> aslında Roy Roy aslında öyle bir adam değil ya. Ya onun öyle bir adam olduğunu da ilaçtan sonra böyle oldu işte. Evet. Bilmiyorum. orada biraz... şey yani e, çocuğu da bir senede şey yaptılar ya süper kahraman neyse. Abi biraz bence götleri kalkmış ve ilk sezonun ilk bölümüne çalışmamışlar yani. <gülüyor> Valla otur bir eh ya boş ver salla gitsin de yapmışlar. Ya abi? hakikaten çalışmamışlardı de bu hatırlatma bölümü olsun diye yapmışlar ve bence çok da saçma bir e, şey. Abi hatırlatma bölümü yapana kadar previously on arrow yaparsın bir tane başına. Ki vardı galiba. Hatırlarsın yani. Hani hatırlatma bölümü diye bir şey yok. Smallville'de öyleydi. Previously on Smallville derdi. Yani ne oldu? Sizin premier derdim. Böyle bak kesilirdim böyle. Ne olacak acaba diye. Çünkü ilk bölüm çok güzel olurdu. Evet son bölümü çok güzel <gülüyor> yani. Zaten 10 sezonluk bölüm dizinin tamam mı? Yemin bölümü güzel <gülüyor> <gülüyor> kalın. Ya öyle demiyorum. İlk 3 sezon yine güzel canım. Yok ya ilk 3 sezon kötü ya. Bildiğin her gün başka bir şey kriptonit zehirlenmesi geçirip. Ya hayır, güzel derken konuları. ilk sezon Smallville'in. Ha yani ana, olması gereken bir Smallville. Ana, ana hali oydu ondan sonra sapıttı iyice. Evet. Yani çekilebilir kızımı 2 3 sezon <gülüyor> diyen. Ondan sonra uzamaya başladı. <gülüyor> Ondan sonra of bu iri pelerin ne zaman? Pelerini ne zaman gelecek? Bir pelerini kanıp biz 7 sezon üzerinden dizi. <gülüyor> Ve onun da 10. sezonun son de silüetten gösterdiler. Ben izlemedim abi. Ben 9'u bile izlemedim. 8'den sonra bıraktım. Ben bitirdim oğlum. Çünkü yani. o şeyde bıraktım işte. <gülüyor> Ondan sonra hani izlerken Oha, biz bunu 8 senedir izliyor muyuz dedik ya ha. orada bıraktım ben sonra işte dedim bu ne lan 8 senedir lan mı çakacak çakmayacak mı ne yapacak onu mu izleyeceğim lan deyip bıraktım yani. Ama yani sonra o şey zaten ıı, Lex Luthor çıktıktan sonra zaten bırak bırakmam Oliver gerekti. Queen geldikten sonra biraz toparladı gerçi. Abi Oliver Queen de yani geldi de ama onu saçmalık. Ya yani onun da bayağı şey... saçmalıkları vardı ama olsun yani yine. O da bir trip atıyordu. Lan zaten dizi trip üstüne kurdu Ondan evet. sonra bir Oliver Queen trip atıyordu. Ye sen ne biçim Superman'sin lan falan. Hani böyle bir triplere giriyordu. Yeces sinirimi atacağım. Lanam ya git biz burada okul okuyup gelmişiz ya. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Senin babalı parasıyla iş yapıyorsun falan Ya yani O diziden Lex Luthor çıktı ve o dizi zaten benim için bitti aslında. O herif o Smallville'den sonra ne oldu? O sonra ne oldu hakikaten? Oynadı bir yerde canım. Oynadı mı? Ha. Ben hiç hatırlamıyorum. Nerede oynadı lan? Oynadı bir yerde. Hatırlamayam ben şimdi. Bir şey falan Travesty Mravesty oynadı bir şeyler yaptı. Neyse yani Arrow... <gülüyor> bilmiyorum işte bu sezona kötü başladılar bence ya bence evet. ya ero İlgi, ilgimi tazeliyemediler yani bizim ero her türlü izliyorum yani tabii Benim de. beklentimin yani beklenti seviyem var tamam mı beli üzerinden 25 şey gibi <gülüyor> ama ben o o beklenti seviyesinden memnunum o dizi için tamam mı? <gülüyor> hani bazı şeyleri bana veriyor mu veriyor tamam mı? ara sıra güzel kız görüyorsun ondan sonra işte DC göndermeleri var mı var <gülüyor> ondan sonra işte ara sıra güzel aksiyon sekansları da olmuyor değil evet, oluyor, oluyor ve o bana yetiyor. Bir de tabii şey yüzünden de izleyeceğiz. Şimdi işte flash ara flash arada geçişler tamam, yani tamam. olacak. yani benim hani CW standartlarına göre bence fena olmayan bir dizi Hı -hı. ve e, şeyleri falan da hoşuma gidiyor. Hani geçen sezon e, yaptıkları gibi. İşte şey Suizat Spat koyalım. Hı -hı. Yok işte Weightlifting. Yani bir şey takıp çıkartalım. Ha ondan sonra işte e, <gülüyor> şunu gönder gösterelim bunu göndermesini yapalım. Ya yani o çabaları benim çok hoşuma gidiyor. Evet bu için içinde çok öyle planladıkları şey var işte. Ray Palmer'ın gelmesi, Ray Shabu'nun gelmesi ondan sonra işte artık sonunda Laurel'ın işte Black Canary olacak olması, işte kız kardeşiniz Speed'i olacak olması falan filan. Böyle bunları izlemek, bunları beklemek benim hoşuma gidiyor. Ve şey de mesela işte geçmiş flashbackleri de güzel kullanıyorlar. Evet. Hatta dizinin kendisinden çok daha eğlenceli bence flashbackler. Daha ilgi çekici Evet bu flashback Wolverine'e An sonra ailemizin parçası ol falan falan. <gülüyor> Katana yöntemlerimizi öğren falan. Yani orada e, işte Katana'yı bağlıyorlar. O Wolverine'deki kız oynuyor ya. He. Ay bir de o oynayınca de iyice zaten Wolverine'e bağlı. O kız işte Katana olacak. O Katana'da... Katana da Katana Katana şöyle bir şey işte. Yani, e, hani o da belki Arma, Japon asıllı samuraya gibi takılan bir kız. Allah Allah. E, adı üzerine Katana. Ee, şöyle bir şey onun e, kar işte kocasının bir kılıcı var ee, bir de kardeşi var ee, o, o çok mistik bir kılıç ve hmm. bir efsanesi var kılıcın işte kestiği düşmanların ruhunu emiyor Peki. tamam mı sol yittir yani ve e, kardeşi bir şekilde mafya karışıyor kocasının kardeşi ve kocasının kardeşi de kocasını öldürüyor kılıçla. hı hı ve kocasının ruhu işte o kılıcın içine hmm. hapsoluyor falan. Ve bu kadın böyle şizofren gibi kılıcıyla sürekli konuşan bir kadın böyle kocacım falan diye. Ne <gülüyor> iyiymiş. Neyse e, katana olacak o hatun. Ve diziye eklenir mi eklenmez mi bilmiyoruz katana olarak. Ama e, şey e, Wildcat olayı olacak işte. Olacak da olacak. Yani bunlar İyi güzel şeyler. İyi bakalım olacaklarını göreceğiz. Peki Spirnatur'dan yiyorsunuz. Supernatural'a ne diyorum? Ya Supernatural bence bitmesin, böyle gitsin. Abi ben, yani ben sana söyleyeyim. Çünkü Supernatural benim için artık bir Simpsons gibi, tamam evet, mı? Evet abi, aynen öyle. <gülüyor> yani Supernatural bir 15 sezon daha çeksinler, 15 sezon daha izlerim. Ölene kadar izlerim. Çünkü sonra... şeyi de görmek istiyorum, tamam Artık konu bittiği zaman götlerine ne, ne evet, evet, ne tamam? uyduracaklar değil mi? Çünkü, ne işte... Törgü desen kullandılar. Melekleri desen kullandılar. İşte e, Michaelın Lucifer'ı kullandılar. kullandılar tamam. Cennet Cehennem olayını kullandılar. Artık böyle yaratık kalmadığı... Şey, şeyi bile öldürdüler lan. Ondan sonra e, efsaneyi tanrıları bile öldürdüler. Yani, yani diğer tanrıları öldürdüler. Ne tamam kadar mı? Budist, Mudist tanrı varız onlar öldü yani. Ha, onlar gitti zaten. Tamam mı? Melekler öldü. Tamam mı? Bütün isim sahibi meleklerin hepsi kesildi. On, achievement aldılar ha, yani. Tanınmadık bir süre. Şey. <gülüyor> öldüler Ar geri, geri geldiler. Öldüler, öldüler <gülüyor> geri geldiler. <gülüyor> 15 kere öldüler geri geldiler. Tamam mı? En sonunda işte Dean oldu. Evet. Ve e, herhalde bir şekilde e, artık semde Angel olacak falan gibi bir şey olabilir yani şeye gider hani muhabbeti hep yapıyor geldiği insan aklı ama yine e, işte du ondan sonra Michael muhabbetine döner He. belki hani çünkü işte bir taraf bir şey du sıfır din sıfır olur ondan sonra bunlar işte normalde kardeş ya He. işte şeyde Sam'de de Michael olur işte yine işte kapışır lafa ama yani öyle de olmaz bence bence saçma, çok saçma sapa yerlere gidecekler çok saçma sapa'nın çünkü, yerleri çünkü, gidecekler çünkü abi gitmeyi çok güzel evet, oğlum bence Sam tanrı olsa bile şaşırmam ben bu noktadan abi, sonra. bilmiyorum yani ben ben her zaman sonra yani 25 bölümle 25 sezon da sesi en sonunda zaten ben şey olacağını düşünüyorum yani. Tanrı'nın geri dönüp yapacağını düşünüyorum. <gülüyor> yani, Hadi baştan <gülüyor> her başlıyoruz. Her zaman, her zaman şu şu olsa <gülüyor> yaparaktan diziyi resetleyebilecek biri var çünkü. <gülüyor> yani. evet. olsa, ya arkadaşlar siz çok çektiniz ama ben size düzelteyim deyip. Bobby geri giredesin. Bobby değil? falan kesin girer dümdüzle. Anne geri dönsün. Aynen öyle bir öyle bir şeyde bitirebilirsin her zaman diziyi. O... Ve yani öyle bitse de şaşırmazsın ya, evet. Çünkü en en logical Olabilecek en mantıklı, en mantıklı şeye... dizi bitirişi o çünkü bu artık bundan sonra. <gülüyor> Abi yapmadıkları şey kalmadı ki geçmişe gittiler dedeleriyle tanıştılar. Evet ya. Ondan sonra Ben onları falan Evet işte gizli organizasyona girdiler. Yani Lan o o oozun bir dünyasına bir de kapı açtı abi. Ha. ha. Ha şey. Bu Yo yoğurt muhabbeti. süt yoğurt muhabbeti. Yani bilmiyorum. O dizi şey hani Simpsons'ın bir şeyi vardı. Ee, biliyor musun bilmiyorum. Bir klibi var tamam Galiba 15. sezondan sonra mı ne? Ee, şey yaptılar tamam mı? Simpsons'ın yapımcısı, yapımcıları. Siz Simpsons'ın e, hani olabilecek bütün konuları işlediğini ve bir sonraki sezon artık daha ne yapabilirler gibi saçma sapan düşüncelere kapılmayın diye biz yapabileceklerimizi size kısaca anlatalım. <gülüyor> Diye böyle klip yaptılar. Tamam mı? Çok, iyi. çok saçma sapan şeyler oluyor. Böyle Mars robot olursa ne olur falan. <gülüyor> <gülüyor> okay. Yani yapabileceğimiz daha o kadar çok şey var ki. De. Var tabii abi. Daha mesela daha Cyber, da... Cyborg görmedik. Uzaylı görmedik. Ya onları geçtim. Supernatural'da işte neredeyse şeyi kral insan yapacaklardı mesela. Evet. Yani büyük ihtimalle zaten bu sezon Dinin düzeltme düzeltecek dersi bu sezon, bu sezon sonunda. Müthiş maa aynı rüç yılı. Olsun din için her yerde sen mi yapacak anladın mı insan olsun diye. Ya benim aklıma geliyor. Hani. Ee... Ama zaten şey var orada. O, o muhabbeti yaptılar ya. Hani sen, bu Crowley dinine şey sürekli demon gönderiyor. Haha. İşte o insan kalması için tam demon olmaması için yapıyorum falan dedi ya orada. Evet, evet biliyorum biliyorum ama da. Yani hani şey ne bileyim Mongolia ama ben zaten ya şöyle bir şey ilk sezon, ilk sezon işte ilk bölümde zaten gördük. kerif Din zaten aslında tam demon yani adam, adamın zaten adam kendini bulmuş. <gülüyor> Ondan sonra oh demiş yani rahatlamış anladın mı? Gidiyor saç barda takılıyor. Zaten hayat, adamın hayatı bar olduğu için. <gülüyor> barda takılıyor, istediği kız reç çakıyor. anası sonra kardeşi umurunda değil ne hali varsa görsün kardeşinin sonunda kurtulmuştum da kardeşinden. Tam böyle şey yani. <gülüyor> rahatlamış durumda yani Elif ve o o o şekilde görmek zaten çok eğlenceliydi bence. Eee Elif'in karaoke yapması, bin <gülüyor> falan filan yani. Minnet evet. işken çekti mesela. İşte gidip şeyleri başka iblisleri çatıp çıtır öldürmesi falan filan. Allah bence bu sezon çok saçma ama çok güzel olacak. Bence de. <gülüyor> Yazık ama Seme acıdım ya. Yani. Abi Sem'in triplerini biraz değiştirmeleri gerekiyor çünkü hep aynı trip abi. Herif ilk sezondan beri hep aynı trip de yani adamın şu şu yüz ifadesi var ya. Aa, ne diyorsun lan <gülüyor> Ne diyorsun lan? <gülüyor> Çocuk oğlum. O 10 yılda 10 yılda çocuk Nasıl büyüyor lan. Hakikaten. O o bir tane böyle poster Aa, yapmışlar gördün değil mi? Gördüm. Oldu? Nasıl değişmiş ya? Çocukken adam oldular vallahi. Vallahi. Çok güzel değişmişler. Allah Zaten Crowley harika bir karakter bence. Aynen. Herif de çok iyi oynuyor onu. Crowley de evet. bayağı zayıflamış. Ha evet biraz zayıflamış. Bilmiyorum yani. Kestiyel'e ben... ne olacak acaba? Kestiyel zaten ayrı gey. <gülüyor> <gülüyor> o kız da fena değil. Anlam mıydı neydi? Anlam. Kestiyel'in ilk halleri gibi. Ha, evet böyle de mağalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani o? İnsan şey değil mi o? <gülüyor> Bakalım. Bilmiyorum. Ama bence birazcık daha böyle geyik bölümler daha fazla yapılsa daha güzel olur. Hani e, bu benim en sevdiğim bölümler şey bölümleri mesela. O Loki'li bölümler. He Anladım. Kendi sitkomlarının içine giriyorlar ya böyle. Evet evet. Ee, şey, öyle şey bölümler çekiyorlardı Bu da yine yaparlar zaten de. Bir de gerçek e, dünyaya gelip de ulan biz oyuncuymuşuz falan. He orası <gülüyor> çok iyi diyor o bölümü. Of. Ne? Sen pembe dizilerde mi oynuyorsun? <gülüyor> Ona bakarsan sen de şeyle evlenmişsin. İblisle evlenmişsin <gülüyor> <de>. <gülüyor> Rusla evlenmişsin sen de. Supernatural. Supernatural'dan gayet memnunum ya. İyi ki başladı. Evet. Çok özlemişim. Özlüyorum yani hiç, hiç, hiç bitsin istemiyorum dedi. Bence böyle birazcık daha güzel cameolar alabilirler şey gibi Felicia değil gibi. Evet evet. Onu, ya zaten bence Felicia değil bir böyle. 3 4 bölümlük bir şey yaptılar. Daha güzel olacak. Yani benim şu çünkü anda Oz muamim mesela, mesela evet. işte Oz tarafına gidip ama hoşuma bu sezon yapamazlar artık çünkü Demon yani şu anda zaten bir araya gelmeleri pek mümkün değil. Hayır ben şunu hani özlemiyor değilim. Hani dizinin ilk böyle 3 4 sezonunda böyle her kasabaya gidip olay çözdüklerinde farklı bir kız vardı ya. Ha. Şimdi, Şimdi o, yok. o yok, yani kaç sezondur evet. ve geçen sezonlarda en azından şey vardı, root vardı, bir tane kız karakter vardı. Vardı. Orada. O da diğimliler çıkıyordu. Evet, son iki sezondur yok. Yok şey. Yani bence bir artık bu bu elemanlara bir temelli kadın figürü koymak lazım bir şekilde ya. Yani bir şey, bir en azından belki. Ha geçen bir sezon. Ha şey. geçen sezon en azından şey vardı. Ee, o knight var ya. Haydi. Şey işte ya Star gitti de oynayan Hatun, şey Hatun işte. Yani. Ha anladım anladım. Knight, Knight of ee, Night Abaddon. of Hell. Abadon. En azından Abaddon var, evet. tamam mı? O böyle bir şey, en azından birazcık daha heterobias, evet, <gülüyor> evet. bir yer atıyor bu. Ben o şehir mesela çok güzel, yetenekli. Oğlum kulağı çok, kulağı çok komik. Dinensem diye internette görsellerde arattığın zaman böyle hep böyle g öpüşen din ve şey sem resimleri çıkıyor. <gülüyor> çık çık. Ben şeyi de çok iyi kullandıklarını düşünmüyorum. Biraz daha bence kullanımıyla Man of Letters olayı evet. çok böyle zayıf kaldı yani. Bu türlü mesela. Evet. Onu biraz daha fazla derinleştirseler güzel olurdu aslında. Bakalım yani şimdi bir Demon Dean muhabbeti gidiyor işte gitsin. Nereye kadar gidecek bakalım. bakalım. Ne yapacaklar? Ee, nasıl çözecekler onu? Ondan sonrasında Kaptır giderler ya. Supernatural her türlü izlenir. Peki son olarak... Son olarak? Gotham. Gotham. Ya ben... Şunu düşünüyorum. Eee yani çıkmadan önce benim beklentim biraz yüksekti. Hı hı. Demek ki. Demek. Ki. <gülüyor> tamam Ben birazcık daha hani şey şüphelerim vardı. Çünkü Gat'ım ilk duyurulduğunda hiç böyle Bruce Wayne'in çocukluğunu falan koyacağız demiyorlardı. Tamam mı? Jim Gordon hikayesi falan dediler ondan sonra işte Bruce Wayne'i koyacağız ondan sonra işte diğer kötülerin niye büyünce büyük kötüler olduğunu anlattıkları bir hmm. dizi olacak bu falan filan dediler ama böyle şeyle ilgili dizi ile ilgili her detay açıklandığı zaman bir hikaye kurgusu hikaye ile ilgili bir açıklama yapmadıklarını fark ettim evet. ve bu beni böyle içten içe kıdıklamaya başladı tamam mı <gülüyor> tamam karakter var konsept var ama neyle ilgili bu? Neyle ilgili? Evet. Karakterle ilgili demek yeterli değil anladın mı? Abi şimdi... Şehirle ilgili demek yeterli değil. İşte mesela o komik zaten. zaten dizin adı Gotham tamam mı? Ondan sonra Gotham'la ilgili bir bok 3 bölüm settik. Yani Gotham'la ilgili bir şey yok yani. Gotham'dan çok dizinin adını ondan sonra Jim Gordon koysalarmış. Ondan yani sonra daha mantıklı Şu da var. Veya ne bileyim bilmiyorum ki Rise of... Ondan sonra Gotham falan konusunda. Yani böyle bir hani gıssız Gotham demek. Aslında biz bunun içerisine ne atsak seyirci yer demek gibi bir şey yani. mı Yani o şehrin havasını, atmosferini oluşturma konusunda yani çok başarısız değiller. Bence güzel yapıyorlar onu. Ya atmosfere bir şey olarak. demiyorum. Ama, ama şehri şehir, kullandı. Evet, bir şehri bir kişilik henüz katamadılar. Ya mesela şimdi bak şöyle düşün. Şehri karakterler üzerinde anla, üzerinden anlatma çabası var fakat Bence yeterli değil. Değil tabii. Yani en başından en basitinden Bruce Wayne'in annesinin babasının öldüğü ondan sonra o seans, o sahne. Ya yani benim bizim arka sokakta da çekilmiş olabilir. Anladın mı? Hani mesela o, işte o Gotham'da olan o bir Gotham arka sokağı mesela şeyini ben e, daha mesela Gotham'ı kurmadan bana bunu göstermesi beni mesela rahatsız etti. Ha. Orada ben herhangi bir sokakta çünkü yani o kadar basit bir sahne değil anladın mı? O aynen. O aynen. en önemli sahnelerden biri. O, o, o şöyle ben e, ya, Türlü varyasyonunu gördük bunun ama bu mesela en boktan varyasyonuydu bence ya Bir anda öldü herif. Ya mesela Kafkaesque ve şey e, hani Rose'nin beğendiği şeylerden bir tanesi buydu çünkü çocuğun reaksiyonunu sevdiler. Abi tam çocuğun reaksiyonunu Ama mesela ben da ben mesela. Oluşumu boş. Şu e, yani şu yüzden şu anda diziye çok ısınamadım. Hayır, dizi izleniyor bir şekilde gidiyor tamam mı? gideri var. Ama şu anda diziyi ve o şehri gotım yapan orada Bruce Wayne'in olması. Evet. Tamam mı? Aslında böyle kurgulanmamalı. Yani. yani o orada o 5 yaşındaki Bruce Wayne'i ortadan çıkarsam bile o şehrin Gotham olduğunu senin anlıyor olman lazım evet, tamam mı? Aynen. Çünkü Bruce Wayne kim ki orada? Aynen. Zengin zengin bir ailenin işte e, öksüz kalmış bir Hayır, çocuğu. şeyi de vermiyor. Yani Batman buraya geleceği için burada burası Gotham mı? senin satmaman gerekiyor. Hı. Çünkü Batman diye bir şey yok abi. Hayır, hem yok e, hem de yani Wayne'ler de yok. Ortada, yani çünkü mesela Wayne'nin binasını bile göstermeden bana mesela değil mi? Hani Wayne'e ait ya işte Gotham'a ondan sonra Wayne'lerin kattığı bir şeyi bana daha göstermeden aslında direkt sokak arasında anasını iki kişi bir çocukla yürürken öldüğünü gösteriyor. Aynen şey var hani, hani sürekli Wayne'lerle işte mafyanın he, kurduğu atıyor, şehir dengesi falan filan diyorsun. Nerede şey dengesi yani? Hayır yok. Ha, halbuki... Mesela o sahneyi daha yapmadan önce hani en azından mesela bir iki bölüm. Yani ilk iki bölüm. Yani olsun mesela işte Wayne'in anne yani mesela anne babasını gösterseydi. Hani çocuğun Bruce'un anne babayla ilişkisini belki. Yani hani birazcık bir şey bunu kurabilirsin. Mesela kurabilsin. Thomas Wayne'in işte hani ne bileyim hastaneden çıkıp böyle e, vardiyasını bitirdikten sonra işte ne bileyim e, kurullar toplantısına katılmasını. Falan filan çocuğun işte, buna şahit olmasını he, falan. Yani, Martha'nın işte gidip e, hani şey bir sürü e, ıvır zıvır e, vak vakıfa bilmem ne hani yardım etmesi evet, evet. Işte, onları falan gösterse çünkü bir de şöyle bir şey var yani bu işin dizi olmasının nedeni hı hı. ne aslında birazcık da bu yani. Sen bunu normalde film çekersen, filmlerde bunu bu kadar böyle rahat işleyemiyorsun. Filmin kendi sonunda işlemen gereken bir konsepti oluyor. Ve o işte o Yok, yok flashback yapıyor, bilinmez yapıyor falan filan. Ama sen dizisin. Yani mesela biz Smallville'i niye izledik? Çünkü Smallville'dı. sonra bu tarz şeyleri kurcalayabildiği için izledik zaten. Yani işte süper hani Superman bulan işte deyip kesip attığı için izlemedik yani. Superman nasıl Superman olduğunun o ha. çizgisini verdiği için izledik. Yani işte herifin Diyorum ya böyle ufak tefek şeyleri günüp seyebilmek için dedik. Ben yüksekten korkarım. Ya yani muhabbetini gördüğün zaman, ondan sonra bu super mi olacak? Ya kafasını yaşayabildiğin için dedik yani mesela bu muhabbet. Evet. Şimdi burada bu olmuyor. Burada bir anda evf, sonra zaten 25 bin defa gördüğün sahneyi bir daha sana gösteriyor. Ee, ha. Hani ve mesela benim hakkım, ben o sahneyi gördüm bu sefer bir de dizide tekrar görünce benim aklıma şu geldi. <gülüyor> Oğlum, bu adam bu saniyi yıllarca yaşadı tamam mı? Yani Hı. kaç defa farklı verdas Parviz Sana'nın yaşadık. Bir kişi de çıkıp sormadı mı? E, niye çocuğu öldürmedi diye? Yani çünkü saçmalık yani aldın mı? Yani sen criminalsın böyle kötüsün elinde silahın var. Anadın hani Elifleri öldürmek için para vermişler sana eninde sonunda. Çünkü o parayı alıyorsun nasılsa alır gidersin. Vuruyorsun ikisini, çocuğu bırakıyorsun. Niye çocuğu bırakıyorsun abi? Vur çocuğu da. Yani ne olacak ki çok... hani bu çocuğu bırakayım da Batman olsun mu yani anladın mı? Hani bu çocuğu bırakayım da geri dönüp bizim ağzımıza sıçsın mı? Nedir nasıl bir psikopatlığın var senin? Yani normal şartlarda bir başkası olsa çocuğu da vurur. Niye çocuğu bırakıyorsun? Hani mesela onu o akıma geldi. Ona dedi bu çocuğu niye zamanda vurmamışlar? Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak bu zamanda bu, bu çocuğu vursalardı bak bu, bu Tabii kadar bela. Tamam, katun yaşamıştın yani? Hani emri veren herifin de gerçekliği anladın mı? Hani Tabii canım yani. Kim emri verdiyse "Vurun hepsini, çocuk kalsın." Böyle bir emir verilebilir mi yani? Böyle bir salaklık var mı? Yok. Ama bana mesela bunu sorgulattı. Anladın mı? Lan bu bunları vurdu niye şeyini vurdu? Çünkü burada bariz yani bu dizide gösterdiği sahne. Bariz işte herifin birine para vermişler. Herif git vur demişler sahnesi. Ama ne bileyim Tim Burton'ın filmini seyrettiğinde aklına bu soru gelmiyordu. Anladın mı? Yani oradaki kuruluş. Ondan bu soruyu sana aklına getirmiyor. Niye çocuğu da vurmadı lan demiyordun mesela. Çünkü orada öyle bir hakikaten erif gösteriyordu ki sana çocuk bir şekilde şans eseri kurtulmuş gibi oluyordu. Bunda öyle bir şey yok. Bunda bariz vuruyor sonra çekiyor gidiyor yani. Lan, saçmalık. Oradan da kedi kadın görüyor falan. O zaten ayrı küreklik bir durum da. Yani, hani çok böyle suratına suratına. Hani bakın Bruce Wayne'i yapıyoruz size falan. Evet. Yani sonra Bruce Wayne üzerinden Gotham kuracaksam bu dizinin adı Gotham olmamalı. Gotham olmamalı. Bruce Wayne o kadar küçük olmamalı. Ay küçük olsun olmasın fark etmez falan. Tamam veya mı? ilk saniye gördükten üstünden 5 sene geçmiş olmalı falan yani böyle 5 years later falan demesinler. Yani Bruce Wayne'in e, hadi küçük olması ya yani o dönemi birebir gösteriyor olması e, o konuda bir sıkıntım yok benim. Ama e, dediğim gibi bu şehir Gotham neden? Çünkü daha sonra Batman diye bir karakter çıkacak denklemi çok mantıksız bir denklem. İşte, tamam mı? Çok batıyor. Evet çok batan bir denklem ve mantıksız bir denklem. Bunu tam tersini kuruyor olman lazım. Bu Gotham yani, öyle bir şehir ki daha sonra buradan Batman'de çıkıyor, Joker'de çıkıyor, aynen. Penguin'de çıkıyor, Riddler'de çıkıyor. Iyi göstermen aynen. gerekiyorken tam tersi iş yapıyorsun şu anda. Yani milletin ve, yumuşak karnına oynuyorlar. Haa. Ve şey e, ilk bölümü mesela benim sevmememin sebeplerinden bir tanesi ya da daha doğrusu beklentilerimi karşılamamasının sebeplerinden bir tanesi ki buna e, benim gibi düşünmeyen de çok insan var. Ben e, bir mecranın o mecranın özelliklerini kullanması taraftarıyım tamam mı? Hmm. Ben bir filme gideceksem orada fotoğraf gibi 5 hani saniye her kareyi böyle stil görüntü olarak görmek istemem. Hmm. Değil mi? Mesela Nuri Bilge Ceylen'i <gülüyor> bu yüzden <gülüyor> sevmeyiz. <seviyorum. gülüyor> Nuri Bilge Ceylen'i bu yüzden sevmeyiz mesela. Ee, ama bunda da mesela şey var... E, Hakikaten mesela Kafkaesque bu yüzden çok sevmiş. Çünkü ben çizgi romanda da bunu alıyorum ve Hı -hı. aynısı bu dizide de alıyor olmam benim çok hoşuma gitti dedi. Eyvallah dedim. Ama mesela ben çizgi romandaki akışın tamamıyla birebir aynısını göreceksem ben niye bunu dizi formatında izleyeyim geliyor? Tamam mı? Çünkü orada Kedi Kadın'ın işte Selena Kyle yani duruyor poz veriyor 2 saniye. Hı. Tamam mı? Ondan sonra o 2 saniyelik poz geçiyor. Ondan sonra başka bir 2 saniye poz veriyor. Orada bir 1,5 dakikalık açılış sekansında tamamıyla pozdan oluşan o. 15 tane ayrı kamera sekansı var. Tamam mı? Hı. Yani bu çizgi roman böyle yapılıyor zaten. Evet. Tamam mı? Her panel bir an ve o anı sen panellerden geçiş yaparsan yaparken kafanda o akışı evet. sağlıyorsun. Tamam mı? Ama dizi lan bu. O akışı benim, sağ... benim değil seni sağlaman gerekiyor. Özellikle şey çok komik. Yani şey çok etkiliyor bu senin dediğini. E, Gotham'ın böyle pan yapıyor ya. Hı -hı. Böyle her, her geçişte bir Gotham panı var orada. Böyle kaydırıyor böyle kamerayı. Hı -hı. Ondan sonra karakter şeye geçiş yapıyor. O, orada o etki var. Ben de o çizgi roman etkisini çok aldım yani. Böyle bir kere ton olarak Hayır, bak, sonra zaten. Çizgi roman andırması başka bir şey. Tamam mı? Çizgi roman hissini vermesi başka bir şey. Ama dizi Ortamını çizgi roman gibi Yok kullanması, işte Kur, kurgusunu farklı bir şey abi. Çok evet. böyle şey yapmışlar evet. Yani kurgu hakikaten e, çok fazla çizgi roman şeyin gözünden yapılmış. Evet. E, yani kadrajlamayı hep o şekilde yapmışlar. E, i̇şte film işte dizinin tonu da öyle. Yani renk kullanımları, anasofan falan filan da böyle işte pis bir gatım veya işte bir karanlık bir gatım işte o şey. Yani Tim Burton sanki var gibi bir gatımmış havası, anasof olsun diye birazcık da böyle kar rengi tonlar çok fazla mesela dizde. Ee, işte o heyiflerin polis karakolu mesela işte böyle çok hmm. katmanlı Gothic ve yani. tuhaf gotik mesela bir havası var falan. Yani bu bunları yapmışlar. Onun yanında bir de böyle bazen çok böyle şey kalan ucuz kalan oyunculuk beklemişler falan. Yani mesela şey oluyor hatta öyle bazen öyle sahneler bazen öyle geliyor ki sanki Sin City seyrediyormuşum gibi oluyor. Heh. Yani o Sin City'deki böyle... Hani bir yeşil ekran önünde çekildiği bariz olan, olan sonra e, kar, full karikatür karakterler vardır ya hmm. o onun gibi oluyor bazen yani özellikle işte o şey Jim Gordon'ın yanındaki o herif var ya işte hmm. onun mesela tepkileri onun oyunculuğu çok böyle bariz sinisinden bir karaktermiş gibi geliyor anladın mı? Evet. Yani orada bir şey yok henüz e, bence. Bir dizi bütünlüğü yok. Evet. evet. E, o oturacaktır, oturmaz, oturacaktır fark etmez. Yani... Şey de çok batıyor bana mesela. Jim Gordon'un evi de bana çok batıyor oğlum. Jim Gordon'un evi değil çünkü orası. Ya fark etmez. O ortam böyle komik geliyor bana yani. Hani <gülüyor> yani tamam Gotham okey. İşte çizgi romandan sonra bir dizi çekiliyor falan yani niye watch'ta ya yani niye böyle bir evde oturuyorlar anladın mı? Yani işte yani niye bence, öyle olmak zorunda o evler? Yani ben de mesela hani birazcık senin kadar olmasa da bir sorguladım. Yani tamam her şeyi doğrusunu yapmaya çalışan bir şey askerden yeni dönmüş bir Jim Gordon'ın sevgilisinin penthouse evinde öyle evet. her gece kalması rahatsız hayır. eder gibi bir de, geliyor. Bir de sevgilisi kim yani hani sevgilisiyim derken hani nasıl öyle bir evde oturuyor adım o kadın. Yani sevgilisi işte şey babası zengin falan filan. Ama yani onu kimse söylemedi bana yani. Şimdi evet. sen söylüyorsun hani ben herif dizi izliyoruz böyle. Bir anda Burcu'ya dönüp ki ya dedim, bu herif polis değil mi lan bu evde nasıl yaşıyor bu herifler derim tamam mı? Yani böyle bir evde yaşayamaz ki bu nasıl bir polis dedim. ya yani? yani, o herifin böyle hani o evde oturuyor olmaktan çok rahatsız olması gereken bir karakter tamam mı? Evet, hani ama, ama... hiç sıfır sanki evde yaşıyormuş gibi değil zaten. Evet. Yani öyle geliyor gidiyor yani anlamadım. Hani Ve şey kafamda. hani ilk bölüm hani daha sonraki bölümler birazcık daha böyle şey oturuyor gibi ama evet. ilk bölümde adamların mesela her karakteri tanıtacağız arkadaş kasması ha. da çok sinir bozucuydu benim için evet. hiç gerek yokken böyle hadi Poison Ivy'yi koy ondan sonra Hı -hı. Edward Ligma'yı koy. Abi yani Poison kimsin şu... hangisiydi ya? Ufak kız vardı ya babasını tutuklamaya geldiler falan babamın tek öteki açan kız ha, o Poison Ivy mi? Ne, ne alaka? İşte o da. Ay göndermesin nereden anladın da Poison abiye bağladın onu? Ha şey. O hem posterlerde var. Ha ne Hem de ben. şey. E, neyse. Ha, bütün karakterleri gösterdi, tamam mı? Hani sanki şeymiş gibi, e, Skinsmiş gibi, tamam mı? <gülüyor> hani bu karakterlerin hikayesini anlatıyoruz, o yüzden böyle şey evet. takip edin. Değil abi, yani e, bir gelişim süreci göstereceksen ve hepsi de şey kötü adam Ya yani black hani bu sezon bizim yakalayacağımız bütün kötü adamlar bunlar demesine aynen, benziyor. Aynen. Tamam mı? Direkt başta söylüyor. <gülüyor> çok saçma yani o karakter tanıtımının bir bölüm içerisine sığdırmak evet, Biraz zorunda işte, değildin. ya biraz birkaç yani adamlar ne şeyden mi korkmuşlar acaba Anlamadım ki. Yani şimdi çok Ay, yani iddialı iddialı girdik. Bir şey göstermezsek ilk bölümler. Şimdi yani, bırakır diziyi falan şu, diye düşünüyorlar. Şu sen. şunu düşünüyorum ben. Hani Tamam ee, bir tanıtım amacım varsa neyi tanıttın da belli değil. Ya bu arada bak sikeceğim. Ondan neyi tanıtıyorsun abi daha? Batman lan bu 75 senelik karakter tamam mı? <gülüyor> yani gatımdan zaten bunu bilmiyorsa herif siktirsin gitsin lan. Yani dizi çekiyorsun. Ondan sonra Gotham... Şehrini çekiyorsun. Yani Gatım sadece Batman'a diye 35 bin tane filmi çekilmiş. Üçleme yapılmış. Christopher Nolan'ın isim yapmış. Yani anladın mı? Çok fazla yapılmış bir şey. Tim Burton filmi var bir tane klasik. Jack Nicholson kariyerindeki en Yani böyle bir ortam var. Ondan herip bana hala niye neyinden korkuyorsun yani? Diyeceksin ki arkadaş Gotham filmi ya, dizisi çekiyormuş da lan. Yani ben bunu istediğim gibi yaparım diyeceksin. Neyin? Ondan sonra e, eleştirisinden korkuyorsun ki mesela. Ondan sonra böyle safe yani güvenli bir başlangıç yapmaya çalışıyorsun. Abi bir Fox. <gülüyor> ya hangi yeni kullanıcıya ulaşmaya çalışıyorsun yani? Bir Fox abi, iki e, birazcık şey e, bence Bruno Heller'ın bok yemesi o. Çünkü onun tarzı bu. Tamam mı? O şeye gitmeyi seviyor daha çok. Ee, bölüm bölüm gitmeyi seviyor. Ve dizide böyle çok acayip... E... Hayır bölüm bölüm gidersin de... Bölüm bölüm gideceği için tamam mı? Şey yapıyor işte. E... Altyapının ne olduğunu önden vereyim ondan sonra bölüm bölüm gideceğim ben diyor. Anladın mı? Neyse. Şey de çok e, hani daha sonra hoşuma gitmeye de başladı çünkü o ilk bölümü izledikten sonra tam ben bu diziyle ilgili beklentim şu seviyeye gelmeli ayarladığım için artık kabullenerek izlediğim ve artık kabullendiğim için de e, zevk almaya başladığım noktalar var. Onlardan bir tanesi ilk bölümde acayip gözüme batmıştı ya şey çok ağır şey giderken... <gülüyor> İşte bir an birebir panel kopyası sahnelerle giderken işte atmosfer kurmaya çalışıyorlar. Böyle karanlık falan evet. işte e, suçlarla dolu bir yer burası falan filan derken herifler birden böyle şey 70'ler body cap şeyine döndüler değil mi? Böyle sallanan şey evet. e, ışık altında evet. böyle abartılı hareketler yapan suçlular işte arkada evet. bir saçma sapan bir müzik çalıyor tamam mı? Jim Gordon böyle bakıyor diyor masaya elini vuruyor. Harbi blog falan. Yani bu, bu Eddie Murphy filmlerinde gördüğüm bir şey, tamam mı? Evet abi, işte tamam da... Yani Beverly Hills... Görmesen, abi, <gülüyor> Sin City gibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Bunu bunu bir komik relief olarak kullanıyorsan, zaten o sekans o şeyinde, akışında ben bunu anlamadım, tamam, tamam mı? Tamam da, Jim Gordon çok ciddi, ondan sonra bütün bu şey, anlattığın durum için... Herif çok ciddi ya. Herif sanki şey gibi mahallede top kesen, sonra aksi dedeler gibi yani herif. Sonra. Ve beni rahatsız ediyor yani. Çünkü tepkileri bir de o oyuncuyla uymuyor o tepkiler yani. Ha o yumuşuyor tamam ikinci üçüncü bölümde bence o denge ufak ufak oturuyor. Ama anne hani, yediremiyor ama. İlk ilk bölümde daha ile ilgili hiçbir şey bilmiyorken bunlarla karşılaşınca insan bir evet işte afallıyor. Ondan sonra diyorsun ki ha, böyle bu, bu tonda gidecekmiş diyorsun. Ona göre e, kafandaki ayarı yapıyorsun, izliyorsun. Ondan sonra işte mesela daha sonra tekrar e, şey yaptılar ya bu son bölümde işte e, lan herif polisi öldürmüş muhabbeti oldu uçak balon olayında ha. ondan sonra bu herifi bulmalıyız diye gaza geliyor e, harbi tekrar böyle bir e, koşuşturmaya gidiyorlar evet. işte sokaklarda falan arka sokaklar işte borutu yiyor o şey gibi kanal dedin <gülüyor> ha, on, onun geyiğini ondan sonra ha, tamam anlıyorsun tamam mı <gülüyor> ha, onu kabulli kabulleniyorsun bu herif bu şey bizdenin esprisi ve şey hani komik lif tarafı ama o ilk bölümde o işte biz böyle güzel dizi yaptık işte biz Gotham'ı böyle yaptık işte Christopher Nolan'ın kurduğu Gotham'dan daha gerçekçi bir Gotham yapacağız falan filan diye saçma sapan şeyler söyledikten sonra ilk bölüm tırtlıyor. tırtlıyor. Neyse yani tabi böyle izlenemeyecek kadar kötü bir dizi değil. Yok canım yani Vallahi ona sonra, bakarsan yani Arrow'dan iyi, daha kötü de, değil. Arrow'dan Erol, daha kötü değil hatta bence prodüksiyon daha da değeri olabilirim. daha yüksek evet. hatta. Bir tek almıştı işte biz. Sininden dokunuyor insanın yani Bruce Wayne sahneleri mesela çok evet. silme dokuyor. Aferin. Her bölüm Bruce Wayne görmek zorunda mıyız evet ya? Evet abi değil. Yani sanki Bruce bak Bruce Wayne bak Bruce Wayne diye bana sanki sürekli hatırlatıyor. Ya bana ne Bruce Wayne'den? Jim Gordon izliyoruz biz sana mı geldik yani? Ah sonra de gelsin pezemek Bana ne? Ben yani. onu yani ne yapacak Bruce Wayne'i sürekli gösteriyor bana. Ah sonra herifin e, yarasa kaskı yaptın mı göreceğim yani 13 yaşında. Bana abi Bruce Fenni'ne? Bruce Fenni yaşamış gitmiş tamam salla ona gitsin Bruce Fenni. Ki yarasa travması zaten babası hayattayken yaşıyor yani. Evet yani yarasa travması da yok ortada. Hani ne yapacak evini mi keşfedecek yani şimdi ne yapacak? Afret'te mesela ben Afret'e gıcık kaptım. Afret'te olmamış bence. Yani herif bir kere konuşamıyor. Yani böyle ses ses ses konuşuyor. Sinir oluyorum FFF konuşmasına. Yani adam deliğinin yarısını anlamıyorum lan. Bruce Wayne ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> yani, hani böyle yoktan karakter çıkması sinirime dokunuyor yani. Bir anda yandan tıp, karakter çıkıyor böyle merhaba ben Alfredo. Nereden çıktın sen? Yani neredeydin çocuğun babası annesi ölürken? <gülüyor> yani, Evde bulaşık yıkıyordu <gülüyor> oğlum. Sıkayım öyle içine. Ne bileyim böyle sinirime dokunuyor. Yani işte olay bu. Yani. E, Gotham'la ilgili beklentilerinizi tekrar gözden geçirip izlerseniz keyif alabileceğiniz bir dizi ama e, benim herhalde benim e, anlaşılan e, ilk bölümü izlerkenki beklentim biraz fazla yüksekti. Benim beklentim için yüksek değildi ama yine de <gülüyor> sinir oldum yani. Ve yani hakikaten yani Gotham dizisi e, Batman üzerine kurulmamalı abi. Evet bu Gotham'da tonla ne diyeyim şey olması lazım yani. Şehir hatta Bat, yani ben olsam Hiç Batman'e falan bulaştır, bulaşmazdım Ki ben onun da biraz Hayal kırıklığını yaşadım Tamam e, bu Wayne Murder ilgili ile İlgili işte Bruce Wayne de Jim Gordon tanışmış olsun eyvallah Ama orada kalsın abi Yani Wayne Murder zaten çözülmüyor Evet zaten yani çözülmüyor şey. Yani Batman gelip Joe Chill'i bulana kadar çözülmüyor evet. Kalıyor öyle Aynı. Dolayısıyla bunun bunu hayır biz çözdük demeyeceğine göre bu saatten yani. sonra tamam mı? Abi orada büyük bir skandal var. Tamam işte örk bahsedildi çözüldü gibi göründü. Orada bitseydi işte bütün sezon bence şey işte biz Wayne vale Murder'ı çözmeye çalışacağız. İşte ben oğlana söz verdim. Ondan <gülüyor> sonra aslında bu şey falan böyle falan böyle gidecek tamam mı? Ya Penguin işte bir şeyler yapacak. Penguin'in performansı fena değil. Ama evet. o Peng, penguin performansı da böyle e, biraz nasıl desem fazla e, hırslı bir performans bence. Yani çok e, Ay, bak, abartılı. Ya yani şey hırsı var orada. Ben, çok. Ben... Heath Joker'i çok farklı yorumladı. Ben de Penguin'i çok farklı yorumlamalıyım hırsı var galiba herifte. Abi hırs, hırsıdan çok ondan sonra yani tamam herif ezik anladık. Ama her gaza gelişinde illa ezildikten sonra gaza gelmesi de yani gerekmiyor. Evet. Yani her ona herife... Motif veya, tekrarları çok fazla. Yani her dal geçeni öldürecekse yani aldım mı? Hani, veya işte ne bileyim... <gülüyor> Bilmiyorum komik yani böyle say, git mesela ge gençleri kaçırdı şey alamadı ya fidye alamadı falan. Evet. Ya tam komik. Yani. Her her şeyde ezilecekse hakikaten evet, dediğin hani, gibi. Evet. tam orası komik. Eee hey, hey, hey, hey, gerizekalı diyorsun. Hani e ezik var diyorsun ama yani hani onun onun çıkarımı onun çocuğun kesip biçmesi de değil yani. Yani şey de aslında yani hadi Batman okumuyor olsak okumuyor o olsa bilmiyor olsak Kabul edeceğiz ama. E, yani, Ayrıca Penguin mastermindsa Penguin zaten bir mastermind. Ve, tamam ama yani millet düdüğün yeri mastermind olacak değil herhalde. Evet, Batman'in tamam mı son herhalde 10 senede hapse atmadığı tek kötü adamlardan bir tanesi tamam mı? Çünkü niye? Batman işte e, hani penguenini... E, Penguin'in işte Gotham'daki suç dünyasını kontrol altında tutabileceğini biliyor. Hı -hı. Tamam mı? Ve istediği zaman gidip de sıkıştırıp bilgi alabileceğini biliyor. Tamam. Yani, O yüzden, yüzden adamı gibi kullanıyor. Aynen. Ve hakikaten herif son işte Batman hikayesinde bir kapıştılar şeyde Falcon ile ve hapse girdi. Ama onun öncesinde ki ondan sonra kurtuldu. Onun öncesinde hakikaten çok uzun bir süre bu adam ne arkama girdi ne Blackgate'e girdi. Hı -hı. Hapse girmedi yani. Batman'in hani... Kozu, kozu yok mu da adamı şey yapmadı. <gülüyor> Adam kontrol altında her şeyi mastermind arkadan yönetmeyi bildiği evet. ve kontrol altında tutabildiğini bildiği için Batman mesela çok fazla dokunmuyordu Penguin'e. Ama evet. bu bu adamın gençliğini bu kadar ezmek de evet abi yani sanki Saçmalık abi yani. Yani adam şey gibi yani Tim Burton'daki penguen gibi lan. Böyle evet. bir Beni zamanda folk şeylerin içine attılar, penguenlerin içine attılar, penguen oldum. <gülüyor> yani mantı benzer bu da. Beni sürekli ezdiler ben de mastermind oldum diyecek yani. Ay bir de her ezdemek bıçaklı yeri falan. Yani şey kurgusu çok tuhaf karakterin. Evet. Ee, hani kompleks üzerine kurulu bir karakter yapmaya çalışıyorlar tamam mı? Tamam Yok yani. Mastermind'san tamam mı? Anasını seni ezen herifi kafanda şey yaparsın. Hani delirip de sokup çıkarmazsın iki tane adamı. Yani hani bu kadar çok nasıl diyeyim ölümcül bir karakter Ondan sonra yapması, i̇şte, ne evet, yapması o, korkutma o, o, yani kimi korkutmaya çalışıyorsun o sen şey, Penguen'le. O şey de işte o dengesizlik de çok batıyor yani. Korkun benden falan Bazı karakterim. karakterleri çok aşırı karikatürize ederken bazı karakterleri de böyle çok ciddi yapmaya çalışması. Mesela Bruce Wayne'le yani Bruce Wayne karakteri çok böyle realistik takılmaya çalışan bir e, tip tamam mı? Evet. Yani. Onun yanında bir de Edward Dunbar yapmışlar. O da böyle sen aklı başında tamam mı ve insanların bunu sevmediğini bilen tamam mı? Bir polis e, bürosunda çalışan bir bilimsel teknisyen artık ne baksa onun görevi. Ha mesela İsen da da. tamam mı? Sen oraya kadar gelmiş okumuş etmiş bir adamsın değil mi? Çevrenin sana nasıl tepki verdiğini de biliyorsun. Her ağzını açtığında bilin bakalım diye ağzını açar mısın? Mal mısın yani? Abi o da işte şeydeki Hitler <gülüyor> olmuş. Jerry Brookermeyer'ın ney boktu böyle evet. filmleri. Öyle filmdeki Nigma işte yani. Hani çok böyle çizgi roman Ama bu çok evet. eski kafa çizgi roman Nigma'sı yani şeyi. Evet karakteri, evet. karakterizasyonu. Aynen. Hani hakikaten işte ondan sonra Joker'in e, asitli suya düşüp de Joker olduğu şey kafa bu. Yani düşün bak her ağzını açtığında sana kapat çeneni gerizekalı demişler. Evet tamam bir de mi? eziyorlar herifi onu evet. Demişler yani. O çalıştığı süre boyunca o, o şeyi yaşamış bir herif ve ama hala o o zekaya sahip olduğunu düşün. Riddler bir de tamam bu herif Riddler olacak tamam kafasıyla zekasıyla betmeni fakabastıdan bir herif olacak sözde ileride tamam mı genç abi o adam böyle <gülüyor> kolun şey iki yerinde şeyle dosya şey suç şey dosyasıyla gibi, hani, komi, komiserin yanına gibi. Şey gidip tamam komiserin yanına gidip bilin bakalım Dedim adımdan nereden geldi bile bilmiyorum oğlum. Pisifi Şey gibi hani böyle <gülüyor> hani daha sonra böyle gelip de bir cisim yaklaşıyor falan diğer gibi bir yerim yani böyle aa sonra bir yerde çıkıyor böyle. Ondan sonra de, merhaba benim bakalım ne olmuş diye geliyor. Sen kimsin lan? Zaten öyle bir öyle bir an oluyor ya, öyle. İlk, ilk bölüm müydi? Cim Gordon Sen kimsin diye mi bakıyor be? <gülüyor> sonra, sonra bir cevap verip bozuyor boğuyor böyle bir Komik yani nereden çıkıyor herif hakikaten Bu adamın odası neresi oğlum? Yani bize niye bunu göstermiyorsun? Hani madem şey adamların şeyinde polis karakolunda nikma var, o bu herif odasını bir şeyini göster yani. Bilmiyorum abi bu adamlar ya yani... adam abi, sanki bak <gülüyor> şunu şunu söylüyorum yani benim derdim şu ee, şu son 3 e, dört 3 galib yılda tamam mı? Ee, yeni 52 serisi başladıktan sonra Scott Snyder'la Greg Capullo'nun yaptığı Batman serisi bence bilmem son 10-15 yılın en iyi Batman serisi. Tamam mı? Hani benim ilk 10 listeme sokacağım Batman Hı -hı. hikayeleri. Tamam mı? Ve burada hakikaten yapılmışı varken bu kadar güzelini... Ha, hala götünden ne uydurur? Ha? Abi al nasıl olsa senin. Tamam evet. mı? Copyright senin. Evet. Malzeme senin. Oradan çak. Oradan çak abi. Abi Scott Snyder, gatımı o kadar güzel anlatıyor ki ve okuyorsun, ağlıyorsun yani. Hmm. Ve Gotham diye dizi yapıyorsun değil mi? Orada çalınabilecek, şey yapılabilecek tonlarca fikir var, tonlarca diyalog var. Niye onları çakmıyorsun? Bilmiyorum işte ben anlayabilmiş mi yani. Şimdi ya. Son Zero Year hikayesinde bir Dig adam Nigma'yı yeniden bir yorumlayışı var. Tamam saygı duyuyorsun herhalde hakikaten. Hakikaten Nigma böyle bir adam olmalıymış diyorsun. Şu ana kadar işte Jim Carrey'nin Tideki yani işte soru işareti. Yok abi öyle O, o değil. Anlamda. O değil. Nygma o değil. Yani adamın gerçekten şeyip o. Ee, hani e, yapısı o. Arkham City oyunlarında da görür. Herif niye ipucu bırakıyor? Çünkü ipucunu bırakmasa aslında kaçıp gidebilir. Evet. İpucu bırakmasa Batman onu yakalayamayabilir. Ama o challenge'ı istediği Aynen. için ipucu bırakan bir herif tamam mı? Arkıma gittiği zaman işte şey muhabbeti vardır ya klasik e, şeyde var. E, yine Scott Snyder'ın Death of the Fam Family hikayesinde işte Joker geliyor arkama tamam mı? İşte Nygma'yı çıkartacak. İşte çık diyor hayır çıkmam diyor. Ondan sonra işte e, hücresine bir gaz bombası gibi bir şey atıyor. Ya senin gibi bir adam zaten buradan çıkacak çıkmak için şimdiden işte 50 tane işte plan yapmıştır hmm. diyor. Ama madem çıkmak istemiyorsun seni zorlamam lazım diyor içinde şey gaz bombası atıyor. Ondan sonra gaz bombasının tozları işte gazı falan kayboluyor. Gizma yok ortada. Arkadan çıkıyor işte aslında 57 tane çıkış yolu vardı oradan falan diyor <gülüyor> diyerek çıkıyor. Ay bu bu zekaya sahip bir adam. Tamam biliyorum işte anladım da o dijital zeka yok abi. Yok abi. <gülme> Yani dizide... bunu çizgi roman tarafında bunu yani ya bunu işte kurgularken şey... tamam çizgi roman evreninde ben nigma karakterini tekrar yorumluyorum ve böyle bir nigma karakteri artık bu diyorken dizide bunu da... töpülmesi çok ayıp bir şey bence. Ya da şöyle bir şey var hani daha çok genç genç ya bunlar aslında. Evet. Hani daha kriminal kafaya uğraşmış değiller ya yani daha böyle toylar ya. Tamam. Toy oldukları için işte şey Riddler anası böyle çok gerzek bir karakter yani anası daha böyle hani o şey kafasına erişememiş. Daha böyle kafada cıv, şey atmamış yani olan ben ne yapıyorum şeyi atmamış. Böyle işte takılan anası bilim bakalım gibi laflar kullanan anası işte böyle e, basit yani basit insanlarla uğraşan e, basit insanlarla challenge yapan bir herif anası. Hani daha büyük düşünmeye düşünemeyen daha karakter bunlar. Evet yani, yani işte çok... penguen birazcık daha büyük düşüneceğim ben havalarında şu anda. Ee, ama mesela işte onlar diğer o poison abi yani hani böyle hani gösterdiği sana şöyle şöyle attığı karakter minik minik attığı karakterler daha böyle toylar daha ne yaptığını bilmiyorlar daha hani o psikopatlığa erişememişler aslında işte yine Bruce Wayne gibi onlar da çocuklar aslında yani daha bir yere varmışlar. Yani belki de o basitliği vereceğim derken çok basite indirgemiş gibi de düşünebilir Yani yani hakikaten Orada bir e, hani yaratılan yani var olan e, Gotham e, şeyine e, altyapısına birazcık bir ayıp edilmiş. Evet. Çok basite indirgemişler. Yani Nigma'nın hani polise yani oradaki geri zekalı polislere bilmece sorup o aa bilemedi bu herifler ne <gülüyor> kadar evet. salaklar. Dan tatmin olan bir adam. Oluyor olma, oluyor olması çok saçma. Saçma tabii canım. Jim Gordon hani ilk bölümde var. Jim Gordon o işte bilmecesinden bir tanesi cevaplıyor, bozuluyor böyle. Yani tamam, bozuluyor, nasıl bir şey yapar? Niye bilemez? Yani, yani ya ne, ne şey? yapmaya çalışıyorsun? Jim Gordon'la niye herkesten çok zeki olduğunu göstermeye çalışıyorsun yani? Hayır, Jim Gordon zeki akıllı adam. Ha, Eyvallah tamam da. Hayır yani hani herifin farkını mı göstermeye yani çalışıyorsun? Oradaki yani? amacı o. O onun için kullanmış. Abi tamam ama mı? Işte, yani... Yani işte yani. Yani oradaki işte birini, oğlum, oğlum, birini oğlum, ezerek birini yükseltme, birini ezerek birini yükseltme mantığı... Evet dizide şey. Ne dizi faydası var ne bana faydası var Yok, yani. Abi. Hani sen artık çünkü eğer orta, kara, orta üstü bir dizi izleyicisiysen anasıra yani böyle şeylere karnın tok artık anladın mı yani artık bunlara zaten yani bunun arkasında böyle bir mantık var onun mantığını görüyorum bir amaca hizmet ediyor evvallah bunu o belli bir amaca hizmet ediyorum da arkasına saklanmaması gereken bir durum bence evet aynen. ve tabii ki belli bir amaca hizmet ediyorum hey yapmaması lazım hey aynen. bakın belli amaç hey <gülüyor> bakın buraya bakın şimdi buraya bakın böyle böyle gitmemeliyiz yani aynen Koskoca katım. Ondan şimdi şuraya bakın, şimdi kameraya bakın, şimdi gülümseyin gibi sen bir dizi izlemek istemiyoruz biz. Böyle dallansın, budaklansın istiyorum. Öyle ben dizi var Ben böyle altı dolsun istiyorum yani. Altı dolsun ne istiyoruz zaten katım izliyorum. Yoksa niye izliyorum ki? Aç bin tane çizgi roman var, aç oku. Yani hani dizi izlemenin yok. Çizgi film izle daha iyi. Aç Batman çizimlerini. Batman çizgi filmi daha iyi lan. E yani daha iyi yani hani izlemene gerek yok katımı. Katımı niye izliyorsun? İşte hakikaten bakalım Jim Gordon'un bir günü nasıl geçiyormuş diye izliyoruz yani veya anladın mı? Evet. Ne bileyim? Onun için izliyorum. Herifin karısıyla şey sevgisini olan sıkıntısını izlemek için izliyorum ya yani birazcık aslında soap opera için izliyorum katımı yani. Sen oradan gidiyorsun işte saçma boş, sonra iki boyutlu karakterler sunuyorsun. Yani ben mesela sana bugün ne de dedim ya şu Fish karakteri mesela hmm. ondan sonra kadın iyi oynuyor falan diye. Niye öyle dedim biliyor musun? Çünkü dizideki en şey oturan yani en başından ondan sonra düzgün verilen ayağı yere basan karakter o çünkü. Bence benim şu anda dizide en beğendiğim karakter Carmine Falcone. Tamam işte ikincisi de o. Yani o iki karakterin çünkü... Çünkü filmini dizinin en başından itibaren... ...o kadının kötü bir karakter oldu biliyorsun. Yani çok basit. zaten görüyorsun. Ve kadın o çizgiden de çıkmadı. Üç bölümdür. Yani çizgisini koruyor. Hani e, şey yapmıyor yani, yani böyle. Ben niye o kadını... Yani şey... ...Fish Mooney'i çok sevmiyorum. Çünkü bana şey... ...hani dedim ya daha demin... ...çok tiyatral oynuyor gibi diye. Ben şöyle bir his alıyorum ben ondan. O kadın... O kadının kafasında sanki bu bir çizgi roman uyarlaması dolayısıyla bir çocuk dizisi dolayısıyla ben bunu çocuklara anlatır gibi anlatmalıyımın sonucu olarak öyle abartılı oynadığı izlenimini alıyorum. Anladın mı? Yani o da birazcık aşağılayıcı gibi geliyor bana. Abi tamam da dizinin, dizideki oyun, yani dizideki Ama... genel olarak oyunculuklar zaten ondan sonra tell tabi gibi yani. <gülüyor> yani Penguin'in oyunculuğu en basitinden çok abartı yani mesela. Ondan sonra Jim Gordon'un oyunculuğu da abartı, diğerinin oyuncu da abartı. Bütün o abartılıklar, hay bir de şöyle bir şey var. Abartı, karakterinin kendi çizgisine göre abartı. Şimdi oradaki kadın ondan sonra demişler ki sen kötüsün ve işte bar işletiyorsun yani yemek şey işletiyorsun klasik şeysin mafyasın sen Erol Taş'sın işte, klasik mafya kadınısın yani sen mafya babası değilsin Mafia annesisin sen. Klasik yani. Çok standart. Klişe. Mafia annesisin. Bunu oyna demişler. Kadın da onu en güzel şekilde oynuyor. Çünkü yani kadın da onun mimikleriyle. Ama hani böyle hakikaten işte kötü karakteri oynuyor. Böyle hani ne çok üstüne koyuyor ne altında oynuyor. Olması gerektiği gibi oynuyor. Bence biraz ama, fazla Ama yapayım. geri kalanları bir tuhaf oldukları için hani sana sana o sırada normal olan farklı geliyor olabilir yani mesela Carmen Falcon de işte olması gerektiği şekilde bir mafya babasını oynuyor yani hani bunlar hep evet. standart işte hani diyorsun ya 80'ler meksanlar 80 hmm. hani o kafadaki kötü karakterler bunlar onların bir ee, şeyi yok aslında ne derler çok böyle abartı veya işte göze batan bir yok çünkü onlar bizim hep böyle bildiğimiz standart karakterler ama bir yandan sonra bir anda şeye dönüyorsun Penguin sahneye dönüyorsun bir bir anda Jim Gordon'a dönüyorsun Aradan sonra senene ne çıkıyor falan. Yani böyle saçma sakşan oluyor bir anda. Hani o yüzden şey o fiş denen kadın böyle dizide benim nirengi noktam gibi oldu. Hani onu gördüm mü oh diyorum tamam biraz normale dönüyoruz. Sonra bir anda sabitliyoruz çünkü yani. <gülüyor> bir anda dünya değişiyor çünkü. Evet yani bilmiyorum. Ee, bir Bir sezon içerisinde bu oturur diye düşünüyorum. Agent of Shield'de yani ancak 2. sezonda vardı. Agent of başlamıştı başta da. Ya bence 2. Da... sezon çok daha iyi gidiyor 1. sezona göre. Bence de daha iyi. E, çünkü artık düşman belli. Karakterler belli yani. sonunda yani. 1 sezon geçti. Aynen. Oturdu kimin ne yaptığı, ne bok yediğini artık anlıyorsun ve şey, e, hani herkes ne bok yiyeceğini de biliyor. Hoş orada yine biraz şey muhabiti toparlayam yani nasıl toparlayacakları belli değil. O bizim e... Word, Coulson. Hayır Coulson. Ha, Coulson ya Coulson. Coulson hala ve çok kafası karışık muhabbetleri var ya işte. Ha. Coulson ne yapacak? Acaba Coulson içindeki uzaylı ortaya mı çıkacak? Ne bileyim hani böyle saçma sapan tepkiler var işte Coulson da şey olmuş işte o diğer herif neydi herif öldü patladı ya hmm. acaba kötü eri işte ona mı dönüşecek? ...onun gibi mi olacak? Kafayı mı serilecek? Ne falan filan gibisinden şeyler var ya... Yani. ...endişeler taşıyan bir durum var. Bir de bir yandan da işte bizim çocuğunda da ağzına sıçmışlar... Davaldım. Evet. Ee, Halüsinasyon görüptürüyor. Üzüldüm. Ona, ona üzüldüm ben de yani. Ee, yani orada bir kopukluk var falan. Ama kendi klasik çizgisinde gidiyor yani... ...en son izliyorsun tabii ki. Ama ben şeyin mantı edilsin, anlamadım orada. Bunlar şimdi şiddetliği tekrardan kuruyoruz... ...bunu ayakları yapıyorlar hmm. ya. E yani abi şimdi... Onu ne yapacaksın sonra? Gidecekler Allah bilir. Onu filmlerde hiç bahsetmeyecekler. Yine sinirlenimiz tepemize çıkacak. Yok yok Shield bir kere gitti lan. Sıfırladılar. anasını Herkes başka bir yere dağıldı. Şimdi bu eliften Shield'ı biz bir daha kuracağız var yani. Hı -hı. Yok ya o, onu bir, bir filmde toparlarlar. Ama bence çok da gerekli değil. Bir şeyi bozmuşsun. Niye bir daha toparlamaya çalışıyorsun ki? Hayır çünkü e, Shield organizasyonu. Marvel evreni için gerekli bir organizasyon. Ama onun yok mu başka adı altında başka bir versiyonu? Yok. İlla yani, Şio'da olacak. Hayır. Aslında hani mesela Civil War'dan sonra ne oldu? Shield gitti. <gülüyor> Shield yerine Hammer geldi. Hammer gitti. Başka bir şey geldi. Falan filan. Ama şey olacak yani. Şio'da toparlayacaklar çünkü Nick Fury dönmesi lazım. Yani Samuel Jackson'ın I'm back bitches Dönmesi lazım. Evet. Allah işte neyse hani çok dediğim gibi bir sıkıntım Motherfucking yok. Motherfucking <gülüyor> demesi lazım. Yani onu bıraktım e, şey yani e, büyük bir olayla o SHIELD olayını tekrar bir ya Avengers filminde ya bir Kaptan e, Amerika filminde bağlarlar. Ama Agents of SHIELD ile ilgili bir sıkıntım yok. Ben izliyorum onu öyle. Agents of SHIELD birinci sezondan çok daha iyi gidiyor çünkü. işte daha iyi olacak herhalde. E, i̇yi olacak iyi olacak. Mesela evet. çok böyle gereksiz e, tripleri bitti ya mesela o Evet. O çok rahatlattı Aynen, mesela Aynen rahatlattı diziyi. hakikaten. Tamam mı? Kolsunda bir gereksiz espri yapma e, şeyinden de biraz kurtuldu. Tamam her arada bir yine yapıyor. Tek one liner bir şeyler sıkıştırıyor araya ama. O işte e, Lola'ya dokunma anları azaldı. Azaldı. O güzel bence. Öyle olmalıydı zaten. Lola's gitti lan. Evet o ilk bölümde gitti. <gülüyor> onu ge geri getirirler mi acaba merak ediyorum ama ilk bölümde gitti vallahi kadın. Öyle mockingbird gelecek falan filan. Evet. evet. çok konuştuk. Evet. Hatta yarın işe gideceğiz. 2 saat uçacağız. Neyse. O zaman o gençler biz burada bitiriyoruz. Ee... Şimdilik şimdi diziler böyle. Evet. Var daha çok bir sürü dizi bir sürü konuşmak dizi isteyeceğimiz ama şimdilik Onları bu kadar. Evet. Hadi geekstra.com.